sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalette ateştedir kardeşlerim Allah hepimizi bağışlasın Rabbim hepimizin günahlarını mağfiret etsin razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin Allah hiç kimseyi bir an olsun kendi nefsine düşürmesin. Allah amellerimize güvenip helak olan o insanlardan bizleri eylemesin. Rabbim Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp hayatını düzelten Rabbuna hizmet eden o kulların arasına bizleri de koysun kardeşlerim. onların iman ettiği gibi iman eden Allah'ın boyasıyla boyanan, işittik itaat ettik diyen bu samimi insanların arasına Rabbim bizleri de karsın günahlarımızı soğuk suyla, doluyla öyle bir yıkasın ki doğu ile batı gibi günahların arasına açsın Rabbim sadıklarla birlikte kılsın. Rabbim bizleri o salih, iyi insanlarla birlikte yaşayıp ve onların haşredildiği ve hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinde gölgelenen o samim kulların arasına kalsın. Kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala kitabında eğer siz diyor Allah'tan korkarsanız O size iyi ile kötüyü ayırt edecek Bir anlayış verir Ve sizin günahlarınızı Örter diyor Allah hepimize Kendisinden korkmayı nasip etsin Eğer bu Hakikaten bizler hakkıyla Allah'tan korkarsak Allah da bize eğriyi doğruyu temizi pisi birbirinden ayırt edecek bir hasleti verir. Allah Resulü ve vesselamın dediği gibi müminin ferasetinden korkun diyor. O Allah'ın nuruyla bakar diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah kitabında o kadar çok meseleden bahseder ki size diyor bu azap işlediğiniz binahlardan bu ceza yaptığınız işlerin karşılığından onlar Rablarına peygamberlerine isyan ettiler Allah da onları şiddetli gittikçe artan bir azaptan yakaladı diyor onlar Musa'yı harmi yalanladı Allah da onları helak etti diyor Allah hepimize muafiyet etsin aslında kardeşlerim işlediğimiz günahların yapılan isyanların zararları sayılamayacak kadar çoktur ancak teker teker ele alındığında Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o asilerin kıssalarını tek tek ele aldığımızda onları tek tek incelediğimizde onlara hangi suç işlediğini karşılığında ne ceza aldıklarını insan tek tek yakalar. Düşünün kardeşlerim. Hangi şey ki iblisi göklerden çıkarıp yeryüzüne attı. O isyandı. Allah onu lanetledi. Her şeyi değişti. Rahmeti gitti. Laneti elde etti kardeşlerim. Yakinlik yerine uzaklık geldi kendisine tesbih varken Allah'ı zikrederken onun yerine küfür, şirk yalan, hayasızlık verildi Allah hepimize mağfiret etsin her şey zıttıyla bilinir her şey zıttıyla anlaşılır, yakalanır kardeşlerim. düşünün hangi sebepti ki Nuh tufanı oldu da yeryüzü komple sularla doldu. Sadece Nuh'un gemisine binen kurtuldu. Hangi sebepti yerden gökten suyun fışkırmasına? Bunları güzel bir idrak etmemiz gerekiyor. Düşünün yeryüzünde esen rüzgarları düşünün kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. At üzerine azgın rüzgarlar müsallat edilip onların yere vurula vurula öldürülmesine sebep neydi? Düşünün yeryüzünde o kadar gürültü olmuştur. Şimşek çakmıştır. Hangi şey semut kavmin üzerine ciğerlerini parçalayıp tamamını helak eden bir çığlık gelmişti. Rabbim hepimize mağfiret etsin bir Lut kavminin helakına bas bakıyorsunuz kardeşlerim onlar oturduğu yerdeyken Allah onları göğe kaldırdı. ters çevirdi hepsinin üzerine taşlar yağdı bugün Tsunami diyorlar demiş şöyle göğe çıktı insanları kaldırdı yere çaktı diyor hepsi ağaç kütüğü gibi oldu Allah kitabında da bunlardan bahsediyor kardeşlerim. Hangi şey Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi üzerine gölge yapan bir buruk şeklinde geldi de azap onların üzerine ansızın ateş gibi yağdı. Ne oldu ki Firavun'la kavmini denizde Allah Azze ve Celle suların altında boğdu? Ne oldu ki Karun malıyla yerin dibine baktı. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi nasip etsin. Bu meselelerin hepsini şöyle uzattığımızda kardeşlerim, bütün bu hadiselerin meydana gelmesine sebep onların isyanlarıdır. Başka hiçbir şey değil isyandan başka hiçbir şey onların başına belaları getirmedi Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde tamamen bu vakaları bildirir. niye kardeşlerim Allah kimseye zulmetmez Rabbimiz Sübhanu ve Aala kendi nefsine zulmü haram kıldığı gibi bizleri de haram kılmıştır Rabbimiz kitabında buyurduğu gibi Allah onlara zulme etmiyordu. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı diyor. Evet. Ama kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi bir millet diyor Allah'ın hükümlerini zayi ederse onun indinde zelil ve değersiz olur. Evet. Allah bizi hayırlardan kılsın. Allah bizi hayırlardan kılsın. Bugün üzerinde durmak istediğim konu, İbn-i e durduğumu de durduğunu zannediyorum. İlk bahsetmek istediğim rivayet, Allah Resulü ve Vesselam'ın Ey muhacirler topluluğu, benim sizlerin müptela olmasından korktuğum ve Allah'a sığındığım beş şey var ki onlar işlediğiniz, işlediğiniz zaman büyük afetlere uğrarsınız diyor Allah bunlardan bizi mağfiret etsin kardeşlerim Allah Resulü ve vesselam sizlerin diyor buna müptela olduğunuzda helak olmanızdan, felakete uğramanızdan, afete uğramanızdan korkuyorum diyor. Bu beş şeyi tek tek sayıyor bakın. Birincisi diyor. Bir millet gidiyor, fuhuş ve ahlaksızlığı aşikare işlerse, alemen yapmaya başlarsa, daha önceki topluluklarda verilen bela ve musibetlerin onun gibi bir hastalık bir musibet verir şifasını aramakla bulamazsınız diyor Rabbim bizleri mağfiret etsin kardeşlerim geçmiş ümmetlerin en büyük belası veba mikrobu veba salgınıydı. bugünkü eğit sistemden hastalık işte bu pisliğin neticesindedir Hangi millet ki diyor fuhuşu alenen işler? Bu ahlık ahlaksızlığı aşkara işlerse selametle aleyküm Ali küm selamlar Abdülhamir. Daha önce hiçbir bir olmamış bir hastalıklan diyor sizde. Ne yapar müptelaklar diyor. Bugün topluma baktığımızda toplumun giyim tarzı yaşayış tarzı ahlakı ve toplumdaki değer verdiği şahsiyetler hep Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yerdiği onların rezil, rüsvay olduğu dediği insanlar değil mi kardeşlerim? Aleyküm selamlar Rabbim, Rabbim hepinizi mağfiret etsin. İkincisi ise kardeşlerim eksik ölçen ve tartan millet üzerine kıtlık, meşakkat ve zalim idareciler müsallat olur diyor evet burana baktığımızda sırf ölçüde tartıda yanlış hareket eden o kavim helak oldu mu bizdeki tezahürü ise ne olacakmış yöneten insanların zalimliği ve o milletin üzerine kıtlık, meşakkat olacaktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Üçüncüsü ise diyor kardeşlerim, hangi millet gidiyor? Allah'ın diyor farz kıldığı zekatı vermezse Allah diyor o topluma bir damla yağmur indirmez diyor. Dağda yayılan hayvanlar, emzikteki çocuklar, hamburu çıkmış ihtiyarlar olmasın bir damla rahmet indirmezdir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Bu belada var mı bizde? Dördüncüsü ise diyor, verdiği sözde durmayan kavimlere karşı başka kavimler musallat olacak. Onların mallarını ve eşyalarını yağma edecektir. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. İman yoksa İslam yoksa birliği bulmak da mümkün değil. Beşincisi ise Allah'ın kanunlara karşı kanun koyanlar arasında yani sizin idarecileriniz Allah'ın indirmiş olduğu kanunları bırakıp başka başka kanunlar ittihaz eder, onları uygularlarsa Allah de diyor o toplumun içine iç kargaşa verir diyor ve onları kargaşa içinde bırakır diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Ayşe annemizden kendisine zezenin depremlerin sebebi sorulduğunda insanlar diyor işler gibi hiç çekilmeden zina yapar içki içer, çalgı çalar da Allah Azze ve Celle onların sallay sallayıverir diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin Rabbim bizlere Adem Aleyhisselam'ın yapmış olduğu tövbe gibi tövbe etmeyi nasip etsin Adem Aleyhisselam yasak ağaca yaklaşıp da hata ettiğinde ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz eğer bize merhamet etmezsen Muhakkak ziyan edenlerden oluruz diyor. Allah'ım bizlere böyle tövbe etmeyin asbessin. Evet. Nuhal İslam oğlu bu olurken, Ya Rabbi bu benim oğlum dediğimde Allah Azze ve Celle, ey Nuh, o senin oğlun ama bu kafirler grubundan dediğinde, Nuhal İslam titremeye başlıyor ve Rabbimizin Hut suresinde bildirdiği gibi Ey Rabbim eğer beni bağışlamaz bana merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum diyor. Allah böyle tövbe edenlerden Rabbına böyle yönelen sammuklulardan iyisi bizler gerçekten bizler kendi nefsine zulmeden insanlarız Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim Allah Azze ve Celle kendisine isyan eden insanlara hep zalim insanları musallat etmiştir. Kim bana itaat ederse ondan razı olur bilmiştir Kardeşlerim Allah hiç kimseye zulmetmez. Çünkü iyilikler Rabbimizden, kötülüklerse kendi nefsimizden, kendi ellerimizden işlediklerimizin yüzündendir. Öyle hallere gelmiş ki insanoğlu elindeki nimetin elindeki güzelliğin gitmesi için her şeyi yapmış adeta. Kardeşlerim asıl saadet ahiret saadetidir. Asıl yurt ahiret yurdudur. Öyleyse asıl yurt için çalışmamız gerekir. Hiç ölmeyecekmiş gibi çalışan insanlar ahiret unuturlar. İmanın kazandırdığı bir huzuru bir bereketi bir güzelliği bir anlayışı yakalayamayan insanlar hep kargaşa gürültü, patırtı şatafat hep günah içinde yaşarlar ne kadar şatafat içinde şan, şöhret içinde yaşasalar da hiçbir zaman huzur duyamazlar hiçbir zaman dünyanın onlara vermiş olduğu şeylerden lezzet alamazlar Alıyor dedikleri her şeye tek tek bakın. Bir içkiye bakın. Kokularına, bedenlerine, akıbetlerine, bir sigaraya, bir zinaya, bir faize, bir kumara, ne kadar pis, mungar işleri varsa, teker teker kendi şahsiyetlerinde ve bedenlerindeki yapmış olduğu arızaya bakın. Ve onlardan sudur eden amellere, aile yaşantılarına, şahsiyetlerine bir de iman ehline bakın Allah imandan ayağımızı kaydırmasın kalplerimizi Rabbim kendi dininde sabit etsin kardeşlerim insan günah ve isyan sebebiyle ilimden de mahrum olur çünkü ilim bir nevi nurdur bu nur, günah ve isyan yüzünden söner. Pisliğin olduğu yere temiz girmez kardeşlerim. Düşünün nasıl ki namaz kılabilmek için insan abdest alma mecburiyetindeyse beden kirlenmediği halde bir beden temizliği böyle yapılıyorsa Allah'ın ilmi içinde bir temizlik gerekir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. İmam Malik, damadı i̇mam Şafii Allah'ın ikisinden de razı olsun. Yola çıkarırken, onu yolcu ederken bir nasihat ediyor. Oğlum, ben Allah'ın senin kalbine bir nur verdiğini görüyorum. Onu sakın diyor. Günah karanlığı ile söndürme, emin Evet. Rabb'im bizlere mağfiret etsin. Günahlar kardeşlerim, insana o kadar çok zarar verir ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, işlenen günah diyor, kişinin rızkının da daralmasına sebep olur diyor. Öyle olur ki kardeşlerim, düşünün, iman ehli olan bir insanın yanında Allah dedikçe insanın içi açılır değil mi? Allah anıldıkça o insan bir ferahlar bir güzelleşir ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim bizim de kalbimizi İslam'da sabit eyle ama kardeşlerim unutmayalım ki eğer kişi ise eğer kişi günahkarsa, Allah Azze ve Celle'den bahsedildiği an ürker, sıkılır. Böyle bir hale gelir ki o toplumda artık bulunmak istemez, bunalır, ter basar, bir anı şunu orayı terk etmek ister. Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Ne oluyor ki onlara diyor? Onlara bir nasihat edildiğinde aslandan kaçan yaban eşekleri gibi ürküyorlardır. Yakaladınız değil mi bu ayeti? Rabbim gönlümüzü istemezsin. İslam deyince göğsü sıkılıp sıkılıp kaçanlardan eylemesin. Bunları neden anlatıyoruz kardeşlerim? İnsanın kendisiyle böyle bir nefis muhasebesine girmesi gerekir. Eğer günahlar seni Allah Azze ve Celle'den ürküttüğünde ve sen de bu ürk ürkeklikten kurtulmak istediğin zaman günahları terk edemiyorsan şöyle oturup bir düşünmen gerekir. Allah bilerek, isteyerek günah işlemekten, şirke düşmekten bizleri beri bulursun kardeşlerim. Her türlü pislikten Rabbim bizleri uzak kılsın. Düşünün kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iyiliği ve günahı tarif ederken ki cümlelerini yakaladınız mı? Müslüman Kitabı ı terbiye bakarsanız, iyilikler sizi sevindiriyorsa işlemiş olduğunuz günahlar da sizi üzüyorsa sen tam bir mü'minsin derken günahı hemen akabinde bakın nasıl tarif ediyor günahlar diyor sizin halk tarafından bilinmesini istemediğiniz amellerinizdir diyor evet Rabbimizleri mağfiret etsin kardeşlerim kişi günah işlerse günah işlemekten dolayı insanlardan ürkmeye başlar. Bilhassa salih, Allah'ın dinini bilen, o insanlarla oturup kalkmaktan sıkılır. Onlarla oturmayı gönlü kabul etmez. İşte bu insanın günahlara daldığı oranda arttığı nispette Onda da uzaklaşma o nispettedir. Aslında bunu oradan uzaklaştıran günahları olduğu gibi aynı zamanda da iblisin nesvesesidir. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Rabbim bilan olsun kendi nefsimize düşürmediği gibi salih insanlardan da bizi ayırmasın kardeşlerim. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Öyle alimler vardır ki, bakın onlar ne der biliyor musunuz? Benden diyor bir günah meydana geldiğinde diyor, bunun ilk tesirini kendi ailemde ve bineğimde, çocuklarımda görürüm diyor. Onlar diyor ya bana itaat etmez, ya aksilik eder, ya inat ederler diyor. Hemen tövbe derim diyor. Allah bu türlü Rabbani alimleri içimizden çıkarsın. Düşünün, kendilerine bakın nasıl hesaba çekiyorlar. Öyle hesaba çekiyorlar ki adam bir bineğinin kendisine itaat etmemesini bir aksilik yapmasını yolda giderken bindiği bir devesini bir eşeğini, bir atını kendisine aksilik yaptığında hatayı bile kendinde buluyor. Benden diyor bir günah geldiği zaman onun tesirini ailemin, bineğinin ahlakında buldum diyor. Rabbim bizlere feraset versin. Kendisinden korkan bir kalp ihsan etsin. Ki böyle olursa iyi kötüyü ayırt edecek bir hasleti de Allah bize verir. Kardeşlerim, kişi günah işledikçe muhakkak ki Allah'tan korkan Allah dostu dediğimiz kişi Rabbına sevk edecek hikmetli söz söyleyen insanlardan uzaklaşır. Aleyküm selamlarım. Hoş geldiniz. Pişmanlığı anladık da ezine kardeş? O ne manada? neden uzaklaşır? çünkü iblis tam, tam. Allah nedametini pişmanlığını kabul etsin rahmetiyle yargılasın çünkü kardeşlerim kişinin bir tövbe etmesi kişinin Rabbine yönelmesi şeytanın o kadar kurduğu tuzakların hepsini ne yapacak? boşa götürecek onun için Rabbimiz subhan ve Teala sadıklardan ayrılmayın diyor Rabbimiz o sadık dürüst Rabbine huşu içinde hizmet edenlerden eylesin günahlar insanı öyle bir karartır ki kardeşlerim ona müptela olan insanlara bakın işlerinde hep zorluklar vardır hep zorluklarla karşılaşırlar arkadaşlıkları da onların hep öyledir ama takva sahibi olan insanlara bakın hep bir kolaylık vardır hep bir muvaffakiyet vardır çünkü Rabbimiz Sübhanu Kuvveti Âlâ kitabında talak 2 olması lazım kim Allah'tan korkarsa ona darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder diyor. Rabbim bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Peki takva terk edilince ne olur? Kurtuluş yolları da kapanır kardeşlerim. Allah kendisinden korkan bir kalp makbul olan bir dua doyan bir nefis nasip etsin düşünün Ramazan boyunca misal verdiğimiz hadislerden bir tanesi de fitnelerin kalbi hasıl çubuğu gibi arz edilme hadisiydi hatırladınız mı hangi kalbe o bir leke geldiğinde ne olur bir günah bir leke yani kalpte bir kararma meydana geliyorum günahın zararı kalbine ne yapıyor? karartıyor zulmetin meydana gelmesine sebep oluyor kardeşlerim düşünün şimdi gecenin şu saati aydınlattığımız odanın bir mumla aydınlatıldığını düşünün o mumu söndürdüğünüzde ne olur? karanlıklar içinde kalır insan veya elektrik düğmesine bastığınızda nedir? Kapadın, kap karanlıktır. Şöyle biraz düşünecek olursak insan bu zulmü çok açıkça hissedebilir kardeşlerim. Günahların bir bir böyle kalbe arz edilmesi, insanın bu fitneleri içmesi, kalbe tek tek bu noktaların değmesi, o insanın karanlığa gömülmesi demektir. Böyle olunca kardeşlerim, o zulmetin tesiriyle insan bocalamaya başlar. Kararsız olan, istikrarsız olan insan olur. Ondan sonra bidat, galalet, cehalet, bunların hepsini o insanlarda görmeniz mümkün. O da ona helak eder, göter. Allah helak olanlardan değil, mağfiret uğrayanlardan eylesin bizleri kardeşlerim. Sonra insanın kalbi karardığında, o kalp bozulduğunda, göze de, dile de, ele de, bütün uzuvlara ne yapar? Yansır gider. Evet. Düşünün kardeşlerim. Aleyküm selamü abone olmayı, Hoş geldin kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Münafıkın suresinin başlarında yanlış hatırlamıyorsam Münafıklardan bahsederken onları görürsünüzdür. görünüşleri güzeldir diyor. Giyimleri hoşdur diyor. Konuştuklarında sözlerini dinlersiniz diyor. Ama onların işleri boş, cehennem külütleri gibidir. Diyor. Rabbimiz Sübhanahu ve teala münafıklardan bahsederken ağaçlardan çam ağacına benzetir. Aleyküm selamlar, Allah, hoş geldiniz. Çam ağacının dört mersin hep yeşil kaldığını hiç oturup da bir tefekkür ettiniz mi kardeşlerim? Dört mevsin hep aynıdır görünüşü. Hep yeşildir. Ama bir şimşek çaktığında da kökünden olduğu gibi ormanda yıkıldığını görürsünüz. Yani onların içi de boş, kökü de boş, sadece görünüşü vardır. Ama müminden bahsederken Allah Azze ve Celle hangi ağaçtan bahseder? Kurma ağacından değil mi? kökü ta yerin derinliklerine iner diyor. Bu ise ta bulutlara değer. Meyvesi ta tepededir. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir diyor. Allah arı gibi çalışan, öze konan, temize konan, o zaman insanlardan eylesin biz de. Fasık ne kadar güzel, ne kadar görünüşü hoş olsa da kardeşlerim onun yüzünde muhakkak bir sevimsizlik, mutsuzluk vardır. Onun yanına giden insana da aynı garabeti yükler. Ama müminin yanına giden Allah'tan korkan insanı yanına giden her zaman iç açılır. Her zaman bir Eminlik görür. Dertli gider, Sevinçle ayrılır. İstişare eder, Gönlündeki karanlık gider. Müminin her işi güzeldir kardeşlerim. İnsan iyilik yaptıkça, Yüzünde mutluluk olur kardeşlerim. Kalpte nur olur. Rızıkta genişlik olur. olur bedeninde kuvvet olur dahası insanların kalplerinde ona karşı sevgi meydana gelir Allah bizi bunlardan kısın kardeşlerim ama düşünün insan günah işleye işleye inan yüzü bile kararır kalbi karanlıktır bedeninde tembellik vardır Rızkında darlık vardır. İnsanların karşı, kalbinde de buna karşı nefret oluşur kardeşler. Allah bizi sevsin. Sevdiği amelleri sevmeyi, sevdiği insanları da sevmeyi bize nasip etsin kardeşler. Bakın bunlar Ramazanın son günleri olduğu için bütün Ramazan boyunca yaptığım sohbetleri toparlamaya çalışıyorum. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Yani yapılan iyilik her zaman insana hayır kazandırır. Nasıl kazandırır? Önce bedende. İnsanın yüzüne baktığında insanın içi açılır kardeşlerim. Öyle insanlar olur ki hepimiz tezahür etmişizdir. Bazen birisi gelir yanımıza oturduğunda insanın kalbi kararır gönlünde bir sıkıntı olur. Bir an olsun orayı terk edeyim diye kendi kendine böyle çabalar durur. Bunlar sizin başınıza da geldi mi? Ama öyle insanlar gelir ki bir an olsun yanımdan ayrılmasın. Hep yanımda otursun. Yani insanın kalbinden böyle ılık ılık bir şeyler aktığını hisseder. İşte bu senin elinde olan bir şey değil. Bu, o insanın Allah'ı razı edip etmediğiyle alakalı vakaların tezahürüdür. Çünkü iyilik yapan insanın bu yüzüne de yansır kardeşlerim. Kalbine de yansır. Hedenine de yansır. Ve karşıdaki insanın kalbine de yansır. Kader baklarını okursanız Ayşe annemizden şöyle bir nakil gelir. Allah ona rahmet etsin. Rabbim eşlerimize, çocuklarımıza Ayşe annemizin anısına nasip etsin. Allah Resulü sallallahu ve diyor ki: Orada diyor sevişenler burada da sevişir. Orada anlaşanlar burada da anlaşırlar. Orada kalpleri itenler burada da iter diyor. Yani ruhlar alemini kastediyor. Böyle insanlar oluyor ki bazen hiç görmediğimiz halde yolda gördüğünüzde ya ben seni bir yerde tanıyordum dersiniz ne kadar düşünseniz de ne kadar kafanızı zorlasanız da bir türlü hatırlayamazsınız tabii çünkü ruhlar bir yerde sevişmişler ruhlar birbirini sevmiş öyle olur ki görür görmez insanların aynı bir mıknatısın kendisini kırsan kırıldığı yerden ittiği gibi yani aynı yerden kırıldı. Aynı Adem'in çocukları olmasına rağmen hiç tanımadıkları halde yan yana getirdiğinde birbirini iter. İşte diyor orada diyor birbirine nefret eden, burada nefret eder. Diyor. Allah benim için sevişenler nerede dediğinde buradayım Ya Rab, buradayım Ya Rab diyenlerden eylesin kardeşler. Demek ki kalplerde sevgi olduğu gibi bunun zıttı da önemli kardeşlerim eğer kişi fasıksa facirse mücdümse münafıksa bu amelleri işliyorsa inanın yüzünde de belirir yapmacık gülücükler mimikler biri konuşurken alay etmeler çekiştirmeler onun yüzünün kararmasına sebep olduğu gibi gözlerinin fıldır fıldır döndüğünü görürsün. Müminin gözü her zaman hayalı bakar, yere bakar, anlamlı düşünendir. Baktığında bile insana hayat verir. Ama facirlerin, günahkarların yüzü, gözü hiçbir zaman emin değildir. Onlarda karanlık vardır. Onlarda insanı baktığında kalbinde onlara karşı her zaman nefret oluşur Allah bizi de neslimizi de bu duruma düşmekten beri korusun kardeşlerim aynı zamanda şunu unutmayalım kardeşlerim biz her halükarda kuruz kurluktan kaçmamız mümkün değil iyilikle hayırlan uğraşmıyorsak unutmuyorum ki bunu tam zıttıyla uğraşan insanlarız günah işleyen insanın kalbi, bedeni zayıflar. Kalbin zayıflaması hayırlı işlerin tamamen o insanda zayıflamasına sebep olur. Gayreti azalıp yok olup gider. Düşünün bizden önceki, daha önceki daha önceki nesillere bakın. İnanın şu göçmen kuşlar yuvalarına göçmen kuşlar göç ederken gidemeyip de rahatsız olan, ayağı kırılan, kanadı bir şey olan, bitlenen hayvanların gidemeyip de ölüp helak olmaması için ecdat bu sesi koruma evleri yapmıştır. Bakın hayvanlara. O kadar hayırda yarışan insanlarmış. Düşünün. Yani o kadar çok hayır işlemişler ki kervansaraylar, hanlar, aşevleri yoksullar için yerler yapmışlar ama bugünkü insanlara baktığımızda Allah hepimize mağfiret etsin İşlenen günahlar arttıkça kalpler zayıflamaya başlamış başka milletlere yarsıma onların diniyle dinlenme onların ahlakıyla ahlaklaşma onların yaşayışıyla yaşama onların çocuklarını terbiye ettiği gibi terbiye etme gelen nesillerin bozulmasına sebep olmuş bugün bakın hayırlı işlere karşı gayret azalıp tamamen yok olmuşsa bu kalbin zayıflığındandır kişi günah işliye işliye, dünyaya meyletmeye şan, şöhret, mevkiye hırslanır ahiret hayatını unutur kardeşlerim bunların hepsi günahların kişinin kalbi üzerindeki tesiridir peki kalp zayıf olursa beden ne olur kan bedende zar bedende zayıf olur Peki Nasıl mı anlarız? Düşünün. O İslam orduları koca koca kafirler ordusunun kapılarına dayanınca kim helak oldu kardeşlerim? O çok bedenli yani binlerce beden var. Bedenden aldığım için bu meselayı veriyorum. Karşılarında ise az bedenli insanlar var kim galip geldi kim helak oldu kardeşlerim hoca hoca orduları az ordular hallaç pamuğu gibi savurdu mu neden savurdu şimdi savaş eden iki topluluğu ele alın bir tarafta kafirler bir tarafta iman edenler iman edenler hep öne öne atılır çünkü öldürülürse cennet vardır huri vardır cennet nimetleri vardır yani şahadet. akan ilk kanda bütün günahlar tamamen ne yapar? temizlenir kul hakkı müstesna oraya girmek istemiyorum şu an karşı tarafa al hep geriye geriye kaçar neden geriye geriye kaçar kardeşlerim hiç düşündünüz mü? mallar yılmıştır paralar yığmıştır şatafatı vardır şanı vardır şöhreti vardır bunları kaybetmek isterim isterim bu yanda bir şehit kendi aile efratından 70 kişiye şefaat etme hakkı var mıdır yani beden zayıflığı öyle bir, yani kalbin zayıflığı, bedenin zayıflığına böyle tezahür ediyor. Bilmiyorum yakalatabildim mi? Rabbim bizlere mahfet etsin kardeşlerim. Onlar korkak olurlar. Bakın ayeti kerimeye yanlış hatırlamıyorsam Haşr suresinin 13-14. ayetleri olsa gerek. Bakın Rabbimiz diyor ki, Spanakul Eteala'nın onlar diyor benden çok sizden korkarlar. Öyledir. Çünkü bunlar akıl etmez topluluklardır diyor. Onlar sağlam kaleler, sağlam burçlar olmadan sizinle asla mücadele etmezler diyor. Koskoca İsrail'in bir duvar yaptığını duyuyorsunuz değil mi? Kendilerine göre koskoca akıbetlerini hazırlıyorlar sen onları değerli toplu zannedersin diyor. Halbuki onlar diyor karma karışıktır İşlerindeki diyor çekişme ise hat safhadadır diyor. İhtiras, şan, şöhret, mevki, evet. Allah kalplerimizi bir an olsun, nefsinize bırakmasın kardeşlerim. Günahlar insanı mahveder. Mahveder. Hayırdan alıkoyar bedeni yer bitirir kardeşlerim. Bu misalleri ne kadar çoğalsak azdır. Allah bizi bu taraftan eyletsin. Bedeni zayıflayıp kalbi zayıflayıp felak olanlardan eylemesin. Onların dostluklarına baktığında hep bir çıkar dostluğu vardır. Ama inananlar da öyle mi? öyle mi kardeşlerim kendi nefsi için arzuladığını ya Rabbi senden cenneti rızanı cemalini isterim dediğinde Musa'ya da ver Yusuf'a da ver Kamil'e de ver diyen sammukullardan eylesin bizlere kendi nefsi için arzuladığını din kardeşi içinde arzulamadıkça zaten kamil mümin olamazsın. İman bunu kayıtlı kılmış kardeşlerim. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Düşünün kardeşlerim. Allah hepimizi bağışlasın. Rabbim günahlarımızı mağfiret etsin düşünün azıcık bir günah bakın azıcık bir günah yüzünden kişi Allah'ın emrini yerine getirmekten mahrum olur unutmayalım bugün bir emir gider yarın diğer emiri terk edersin ertesi gün insan üçüncü emiri de terk eder sonra dördüncü arka arkaya bütün iyilikler günahların yüzünden teker teker gider. Düşünün kardeşlerim nasıl ki bir kişi lezzetli bir lokma yutar da ondan öyle bir hastalığa yakalanır ki sonra ne olur? Binlerce lezzetli yemekten mahrum kalır. Ağzının tadı kesilir. Hasta olan bir insanı düşünün o iştahdan yiyen, yemek yiyen yediğinde böyle haz duyan rahatlık duyan bir adam gitmiş hasret kalan bir insan kalmıştır Rabbimizleri mağfiret etsin Allah bizlere acısı işlediği günahlardan Rabbına dönüp nedamet duyan tevbe eden o sanmı arasına bizleri de koysun unutmayalım kardeşlerim işlenen küçücük bir günah küçücük bir günah seni bir iyilikten koyar. Sonra öbürü sonra öbürü sonra öbürü derken aynen ya Ayşe diyor günahları sakın küçümseme. Şu gördüğün koca koca dağlar küçücük taşlardan oluşur diyor. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. iyi hatırlattınız <gülüyor> Allah razı olsun hanım çay getirmişti kardeşlerim hadis şerifleri ramazan boyunca hep anlatmaya çalıştık Rabbim hepimize güzel bir anlayış versin ahiret azal eylesin İyilikler ömrü uzattığı gibi, günahlar da ömrün kısalamasına sebep olur. Hareketi yok olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlattığı sözlerde iyilikler diyor ömrü artırır, bereketlendirir diyor. Günahlar da ömrü kısaltır kardeşlerim. Nasıl olur da artar ve eksilir diye insan şüpheye düşmesin. Çünkü arttığını, eksildiğini de bilen Allah'tır. Çünkü Rabbim subhanahu ve ezeli ilmiyle her şeyi bilir. Rabbim hepimize mağfiret etsin. İyilikler ömrü artırır derken ömrün ne kadar olduğunu bilen yine Allah. Günahlar ömrü kısaltıyorsa bu bir Allah. Bize düşen iyiliklerle uğraşma, kötülüklerden uzak durma. Aleykümselam ve rahmetullahi ve Sadece kısalan ömür değil kardeşlerim. Zenginlik, fakirlik, sıhhat, hastalık bunların hepsi hep sebeplere bağlı olarak Allah Azze ve Celle bizlere sunmuş. Ömrün hali hep böyle devam eder. Kimi bir günah sebebiyle kimi de bir imtihan sebebilerdir. Ama Allah hiç kimseye taşıyamayacağı bir yük vermez. Hep bir kolaylık verir. Hep bir tahammül gücü verir. Rabbim verdiği her şeyden razı olan kendisine tam teslim olan o arasına arasında bizlerinde koysun. Kardeşlerim nasıl ki yapılan bir iyilik kendinden sonra gelen bir iyiliğe zemin hazırladığı gibi işlenen bir itaat kendisinden daha büyük bir itaata zemin hazırladığı gibi işlenen bir günah da kendinden sonra gelen bir günaha zemin hazırlar ikincisine üçüncüsüne derken öyle bir çoğalır ki onların arasında insan sıkışıp kalır sonra öyle olur ki kardeşlerim Allah bizleri mağfiret etsin insan günah işleye işleye sonra fert fert değil toplum toplum yaşanılan ortamda bu yapıla yapıla bu sefer alışkanlık haline gelir. Hani huy, karakter, medeniyet diyorlar ya. Ondan sonra onu bırakmak hem bedende hem de toplumda güç haline gelir. Daha sonra bu ihtiyaç haline gelir. İnsan o günahı işlemediğinde kendi kendine sıkıntıya düşmeye başlar. ama ilk zamanlarda lezzet veren o kötülük var ya kardeşlerim sonunda onun da tadı kalmaz onda da lezzet bulamaz daha büyük, daha rezil günahlara doğru insanlar meyleder Allah hepimize mağfiret etsin bu konuda çok ağır misaller var ama vermek istemiyorum insan düşününce bu tür ne olduğunu kolaylıkla yakalar. Allah günahlara doğru dizgin giden değil, bir iyilik, bir itaat, öbür itaat, öbür itaat derken yani iman yetmiş küsür şubedir. En üstüne La İlahe İllallah diyor ya, Rabbim bunu yakalanlardan eylesin. İmanın lezzetini bütün damarlarında bütün damarların gittiği yerde hissedenlerden bizleri kıblemiştir. Düşünün birçok sohbetimizde şu kaydı öğretmiştik hatırlarsanız kişinin ilmini nispetinde tövbeden mahrumiyeti cehaleti nispetinde de tevbe hakkı vardır. Yakaladınız mı? aynen iblis ile Adem Aleyhisselam'ın kısasında olduğu gibi günahları insan kardeşlerim bilerek isteyerek işlemeye başladı mı günahın insandaki en büyük zararı tövbe etme iradesinin zayıflamasıdır ve o insan artık tövbe etmeye hiç muvaffak olmadan ölür gider Rabbimizleri mağfiret etsin. İblisin günah işlemesine bakın, bilerek, isteyerek ve kurarak işliyor. Adem Aleyhisselam'ın günah işlemesine baktığımızda ise hata ile kandırılarak Allah adına yemin edilerek günaha meylettiriliyor. Ama neticede işlememesi gerekiyordu. İblis günah işlediğinde Rabbimiz subhanahu ve teala kendisine ben sana emrettiğim halde neden secde etmedin dediğinde iblis secde etti mi? Etmedi değil mi? Edemezdi de. Tövbe etti mi? Etmedi. Edemezdi de. Peki Adem aleyhisselam tövbe etti mi? Etti. Neden etti? Çünkü hatasını anladı. Allah insana öyle bir kalp vermiş ki kardeşlerim Allah kalbi diri olan mühürlenmeyenlerden eylesin insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik öğrettik diyor sen bir iyilik yaptığında bu seni sevindiriyorsa kötülük yaptığında bu seni üzüyorsa sen bir müminsin diyor Mümin diyor günah işlediğinde başına bir dağ yıkılacakmış gibi hisseder diyor. 99 kişiyi de öldürse birisi kalbinde iman varsa temizliği arar arkadaşlar Ama bir facir günah işlediği zaman aynen diyor bir sinek konup da ısırıp kalktığı gibi olur diyor. Allah diri kalplerden eylesin bizi. İblisin kibirlenmesi onun Allah'tan gelen emrin ihlalına götürdü. Ve tövbe etmedi. İşte işlenen günah, günahın boyutu, işlenme şekli, yakalatmak istediğim burası, Allah hepimize güzel bir anlayış, güzel bir tövbe versin. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Kişinin ilmin nispetinde tövbeden mahrumiyeti var kardeşlerim cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Evet. Allah bunu yakalayanlardan eylesin. Düşünün insanın devamlı bir günah işlemekte ve birkaç gün aynı günahı insan mülk düştü işlesin inanın insanın kalbinden o günahın çirkin olduğu dolu çıkar. O dolu ölür. Düşünün, çıplakların yaşadığı bir bölgede yaşayan bir insanın fıtratı ölür. İnsan bir günahı işlemekte devamlı alışkanlık hale geldiğinde bir insanda onun çirkinliği halpten çıktığı gibi kardeşlerim onu kötü görmek şurada dursun, başkasının görmesine de aldırmaz artık. Bir de o zavallılara bakın, övünerek yaptığı günahları alenen anlattığını görürsünüz. İşte böyle bir kişi tevbiden artık mahrumiyeti vardır. Rabbim bize mahrum etsin kardeşlerim. Allah hepimizi acısın bakın müslümde bu gelen bir rivayet var bütün diyor ümmetimin diyor af olma ümidi vardır diyor ancak diyor günahı açığa vuranlar müstesna diyor sahabe diyor ki bu günahın açığa vurulması nedir ya Allah'a mesum'a bir adam ki diyor günah işlemiştir Allah onu örtmüştür. Sabah olunca diyor, diyor, kendi yaptığını açar. Ben diyor şöyle ettim, böyle işledim, şunu yaptım, şöyle şöyle ettim der, açığa çıkarır. Halbuki diyor, geceleyin onu, Rabb'ı örtmüştür diyor. Onun günahını gizlemişti. O da onu açığa vurdu. O da artık diyor, helak olanlardan olur. Allah bizi mağfiret etsin. Bazen günahı günahın kötü görülmesi de azala azala yerini tamamen küfre terk eder kardeşlerim. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Aleykümselam ve Rabbim Allah'a Demek ki imanı seveceğiz küfürden, fısptan, isyandan tiksineceğiz kardeşlerim. Eğer böyle yapmazsak imanı sevdiğimiz halde küfürden, fısptan, isyandan tiksinmezsek iman zedelenmeye başlar. Amin Yaşar, amin. sen de inşallah. Sesimde dalgalanma var mı? Ben de sanki bozukluklar gibi. Tamam. Allah razı olsun. Allah hepimizin günahlarını bağışlasın. Bilerek, isteyerek günahlara meyletmekten hem kalbimizi hem de bedenimizi Rabb'im uzak alsın. Allah bizlere hayırlı dostlar versin kardeşler. Günah işlesek bile bizleri günahtan alıkoyan, nasihat eden insanları Rabb'in etrafımızdan uzak kılmasın. Çünkü insan tek başına kaldığında şeytan onunla oynar da oynar. Oynar da oynar. Bir günah, iki günah, üç günah derken bir de bakmışsın ki o insan kararmış gibi. Allah hepimize mağfiret etsin. Biraz şöyle bir açıyı genişletecek olursak kardeşlerim. Şunu da unutmayalım ki her günah Allah düşmanlarından birinin mirasıdır. Onu işleyen de o melonların varisidir. Düşünün bir cinsi sapıklığı düşünün. Bir eksik ölçü tartmayı düşünün. Bir büyüklenmeyi fesat çıkarmayı düşünün. Bir firavunun huyunu düşünün. Bir büyüklenen, gururlanan Hud Aleyhisselam'ın kavmini düşünün. Onların günah işleyen her kişinin başlama gelenleri düşünün. Unutmayalım ki kardeşlerim, her günah işleyen kişi inanın Kur'an'ı şöyle güzelce okuyun. Onların şekil ve hürriyetine görünür. Yani bugün o fiili o günahkar tavra takınan insanların Kur'an'da okuduğunu bu kıssalarda bu fiili işleyen insanların karakterlerini teker teker yazın. Bugün fert fert cemaat cemaat işleyen insanlarda da o günah işleyen insanların tamamen karakterini görmeniz mümkün. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah Resulü'nün dediği gibi a.s. kim diyor bir kavme benzemeye çalışırsa o onlardan sayılır diyor. Allah o sahabelere benzemeye çalışanlardan eylesin bizi. Allah bizi onlardan eylesin pis olan temizi sevmez kardeşlerim temiz olan da piszi sevmez günahkar bir kalp mümin olan bir kalpten hoşlanmaz düşünün münafık, facir kötü ruhlu inandım diyen insanların hiç kafirlerle uğraştıklarını göremezsiniz hep müminlerle Müslümanlarla uğraşırlar hiç dikkat ettiniz mi? eleştirdikleri düşman olması gereken kafirler, müşrikler olması gerekirken hep uğraştıkları Müslümanlardır. hiç dikkat ettiniz mi? ama müminler hep kendi nefsinin arınması ve din kardeşinin iyiliği için çalışır mesela hariciler babını okurken hiç dikkat ettiniz mi? Onlar diyor, puta tapan müşrikleri bırakırlar, müminlerle uğraşırlardır. Kıldıkları namazların yanında sizinkilerini beğenmezler. Tuttukları oruçların yanında sizinkilerini beğenmezler. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. İşte bunlar hep günahların tezahurudur kardeşler. Bir müslüman, bir müslümanın ayıbını gördüğünde ne yapar? örter değil Allah bizim müminlerden eylesin işte günah Allah düşmanlarından birinin mirasıdır onu işleyen de o melunların varisidir hangi fiili işliyorsan muhakkak daha önce o fiili işleyenin karakteri huyu sende Rabbim iyi iş işleyenlerin peşinden gidenlerden eylesin. Kardeşlerim unutmayalım ki iyi iş işleyenlerin Allah yanında değeri çok yüksek olduğu gibi günah işlemekte de kişi Allah indinde değersizdir, alçaktır, soysuzdur, pisliktir. Düşünün Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın kendisine karşı günah işleyen alçaklık yapan insan zelil olur. izzetsiz olur. Allah yanında izzetsiz olan birisi izzeti bir başka yerde arasa ne olur ki kardeşlerim? Düşünün Rabbimiz Sübhanahu ve Teala kitabında Allah kimi zelil kılarsa ona kıymet verecek kimse yoktur diyor Allah'ın değer verdiği o salihlerin arasına Rabb'in de kalsın. düşünün kardeşlerim bir olan ilahı bulamayan birisi ona gereği gibi kulluk edemeyen her türlü nimeti verdiği halde Rabb'ına teşekkür edemeyen onun huzurundan yüzünü çevirip başkalarının kapısına giden bir kulu düşünün o kulun hiçbir izzeti değeri yoktur. Düşünün her ne kadar bazı insanlar böyle facir zalim alçak insanlara sırf zulmünün şerrinden korkarak saygı gösterseler de aslında o insanların kalbinde hiçbir zaman ona karşı saygı, büyüklük hissi yoktur. Rabbim kendisine korkarak ümit ederek itaat etmemize nasip etsin. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Günahların zararı çok kalbinizi karartmak istemiyorum. Belki hep günahlardan bahsediyorum ama hep böyle Ramazan'a veda ederken bayram gelirken diye nasihat eder ya Hoca Efendiler Ramazan ayı çıkıyor kardeşlerim. Çıkarken hissettirdiği gibi girerken de hissettiriyor. İnsanlar Ramazan'dan çıktı mı ah buyurun sanki ipini koparıp da böyle kaçan bir deve gibi bir at gibi dolu dizgin günahlara böyle gidiyor şeytanların büyük şeytanların bağlandığı bu oyda Allah'ın rahmetini merhametini göremeyen göz, göz sadece kör olan bir gözdür bizimkisi hem kendi nefsimize bir nasihat hem de inanan kardeşlerimiz için bir nasihattır günahlar insana çok büyük zarar verir kardeşlerim onu işleyene bulaştığı gibi diğer mahluklara da bulaşır onu işleyene Allah lanet ettiği gibi bulaştırdığı insanlara da lanet sebep olur an cümlemizden Düşünün bir eyka halkını ele alan kardeşlerim. Allah Azze ve Celle zamanın nebisine söyle onlara cuma günü tatil kılsınlar diyor. Hatırladınız mı vakayı? Bakara'da, Araf'ta. Onlar ne diyorlar? Rabbine söyle de cumartesi bize bayram etsin, tatil etsin. Her itaatsızlık bir imtihanı gündeme getirir kardeşlerim. Allah bizlere itaat etmeyi nasip etsin. Boyun eğmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle onlara cumartesiyi veriyor. Onlarsa ne yapıyor? İmtihanı tabi tutuluyor. Cumartesi günü balık avlamayacağım. Bir sebep bakın. Bir sebep. <gülüyor> Bu topluluktan üç ana madde çıkıyor. 1- Hiç işlemeyen ama uyaran 2- Hiç o günaha yaklaşmayan, uyarmayan 3- Aman bana ne deyip işleyen tefaratına girmek istemiyorum Maymun olun dedik, onlar maymun oldular diyor Kurtulan kim kardeşlerim? Kendileri uzak durup Kötülükten de nehyeden o topluluk kurtuldu Felak olan kim? Lanete uğrayan kim? O fiili işlemediği halde aman bana ne? Yapmasınlar diyen onları uyarmayan toplulukla işleyen topluluklar helak oldu. Günah sadece insanın kendi işleyenine zarar vermiyor bakın. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Yani fert olarak dini yaşamanız imkansız fert fert insan dini yaşamaya çalıştı mı? Bu mümkün değil. Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ya iyiliği emreder, kötülükten ne edersiniz ya da ibadet edersiniz de başınızdan üstte geçmez. Dua edersiniz de duanız mahbur olmaz diyor. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Şimdi şöyle düşün: 11 ay günahları işleyip de Ramazan'da bir ay ibadet etse fayda derecesi ne olur? Rabbim <gülüyor> hepimize mağfiret etsin. Birkaç gündür üzerinde durduğumuz bir rivayet var. İnşallah güzel dersler almışızdır. Allah'ın dörd yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. İnşallah o meleklerden birisi bugün bizim şu meclisimizi de bulmuştur. O meleklerden bir tanesi gelip de Allah'ı zikreden, Allah için toplanan bir topluluğu bulduğunda hemen diğerlerine haber verir diyor. Onların hepsi gelir, bu meclisi sarmaya başlar. Öyle olur ki ta arşa kadar diyor. Sonra Allah Azze ve Celle'ye bu topluluktan bahsederler diyor. Rabımız spanok ve teala ilmiyle her şeyi bildiği halde sorar diyor. Hatırladınız mı rivayeti? Ona ne istiyor cennetini? Cennetimi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Görseler de ne yaparlardı? daha çok ibadet eder. İbadetlerine daha çok gayret ederlerdi. Ederiz değil mi? Onlar benim neyimden sakınıyor? Cehenneminden. Peki onlar benim cehennemimi görmüşler mi? Hayır ya Rabbi. Görselerdi ne yaparlardı? Ondan sakınırlardı. Ona girecek amellerden uzak dururlardı. Allah'ım bizi bu hayırlardan kılın. Allah Azze ve Celle ben onların istediğini verdim. Korktuklarımdan da emin kıldım diyor. Allah'ım o görevli meleklerini bizlere de uğradı. burada bitmiyor. Şimdi senin sorunun cevabına gelelim Akif'im. Meleklerden bir tanesi diyor ki Ya Rabbi onların içinde oradan geçerken kader uğrayan facir, günahkar olan da var. O ne olacak? Veya onlar ne olacak? Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musun Akif? Onlar diyor öyle topluluklardır ki, öyle salih insanlardır ki, işlerine giren arındırırlar diyor. Allah'ım arınanların arasında bir koy. Ben onları nasıl diyor korktuklarından emin kıldıysam onu da hemen kıldım diyor. hiçbir şey tesadüf değildir. bir yaprak dahi onun emri olmadan kımıldamaz aslan kardeşim yeter ki bizler bunu anlayalım Allah bizlere izzet versin Allah bizlere şeref haysiyet versin evet demek ki günahın zararı sadece insanın nefsine değil nasıl ki insanın bakın işlemiş olduğu bir iyilik düşünün buraya hep abi Allah için toplandık buraya ilk gelenin sevabıyla sonraki gelenin sevabı hepsinin sevabı çok farklı farklı herkesin dereceleri var ama neticede Allah hepimizi salihlerden kılsın buraya gelen bir insan hasbel kader, günahkar bile olsa Bakın Allah Azze ve Celle şu salih toplulukların hatırına onu da mağfiret ediyor. Ama burada sadece sen gelip de hoş geldin demek değil. Onun kalbine nüfuz eden, onu Allah'a hatırlatacak sözden söyleyip sevk etmekten de bahsediliyor. Rabbimizleri mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki işlenen iyilik de işlenen günah da iyi düşünülmeli ferde ve topluma verdiği zarar güzel yakalanmalı insana işlenen iyilik çok büyük hayır kazandırdığı gibi demek ki günahın ayrıca bir cezası olduğu gibi bir de laneti var Allah o rahmete uğrayanlardan kalsın bize Kardeşlerim, şunu da unutmayalım ki iman salih amel insanın diline güzellik yüzüne güzellik gözüne güzellik bedenine güzellik aklına güzellik verdiği gibi inşallah yanlış anlaşılmam günahlar da insanın aklında kusur bozukluk yüzünde bozukluk kararma masiyet kirlerden dolayı insanda bozulma meydana gelir günah işleyen insanlar hep aklında kusur olan facil insanlardır kendilerinin bozulmasına sebep olduğu gibi toplumların da bozulmasına sebep olur onların ağzı kaba bozuk ruhaniyetleri bozuk her türlü düşünceleri bozuk insanlardır bu insanların ıslahına çalışılmadığı zaman onun yanındaki insan da bozulmaya mahkumdur. düşünün düzgün konuşan kelimelerin üzerine basan söylediği söze dikkat eden insanlarla arkadaşlık yapanların konuşurken bile cümle yapılarının düzeldiğine düşünme mekanizmalarının değiştiğini, hal ve hareketlerinin tamamı erozyona uğradığını görürsünüz. Doğru mu? Ama unutmayalım ki kardeşlerim, kişi arkadaşının dini üzerinedir. Etkileyemezse etkilenir. Onun gibi konuşmaya, onun gibi şakalaşmaya, onun gibi eğer küfürbatsa küfür etmeye, onun gibi eğer ağzı bozuk konuşuyorsa konuşmaya başlar Allah kendisinden razı olsun bir kardeşimiz var İnanır mısınız rüyasında bile la ilahe illallah Allahu Ekber Subhanallah inanın bunları diyor <gülüyor> la ilahe illallah bir otelde kalıyoruz şeyin ucuna dedi buyur dedim la ilahe illallah Allahu Ekber ondan sonra uykuya devam adamın normal yaşantısında da hep la ilahe illallah Allahu Ekber la ilahe illallah Allahu Ekber inanır mısınız 5 yıldız dotyana gidiyor ki adam bile la ilahe illallah diyor Allahu Ekber diyor yani gittiği yerlerdeki adamlara bu kelimeleri çakmış. Hep bu kelimeleri söyleyince adamlar da bunu gördüğünde bu kelimeyi söylüyorlar. <gülüyor> çok acayip. Bak burdanın kardeşi var. Tanıyan arkadaşlar da var. Allah selametlik versin. Hakikaten çok ilginç. Yani Müslüman ve Müslümanla arkadaşlık yapan gittiği yere her türlü halini ahlakını yerleştiren amin ecmain facirse gittiği yerde zarar açan ahlak bozan konuşmayı değiştiren insanlar evet demek ki insan her ikisine de mebni Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi kişi diyor ya iyiliklere kilit kötülüklere sürgüdür ya kötülüğün anahtarı iyiliklere sürgüdür Allah iyiliğin anahtarı olanlardan kılsın bizleri kardeşlerim Rabbim bizleri mağfiret etsin eğer günahkar kişinin azıcık aklı olsa Azıcık aklı yerinde olsa gerçekten kafası çalışsa şu mülkünde yaşadığı kendisine türlü türlü nimetler verdi diye karşı günah işler mi? Eğer azıcık akıl varsa, azıcık bir düşünme mekanizması çalışıyorsa, gün direksiz yükselten yerden türlü türlü yemişler çıkaran bu Rab'la isyan edilir mi kardeşler? Allah bizlere mağfiret etsin. Ama bunlar gider. O aşık Veysel miydi? Onun sözlerini sonuna kadar dinlerler. Benim sadık yarım kara topraktır diyor ya ben seni kazmayla gazıdım sen bana gülü verdin. Bunları dinlerler, dinlerler de... ...her sanatçının sanatını yaratan Allah'ı göremezler. Onun için sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Rabbim kendi kelamına kulak verenlerden eylesin. Kendi kelamına kulak vermedi mi... ...insan bir şey yakalayamaz kardeşlerim. Hani insanlar hiç şiir dinlemeyeceğiz hiç mi güzel söz dinlemeyeceğiz diyorlar ya Allah'ın kelamını dinle onu dinlediğin zaman kalbin yatışır gönlün yatışır imanın artar korkun artar muhabbetin artar güzelliklere doyarsın ama öbür türlü ne dinlersen dinle sana bir faydası yok ki o an için Evet. Allah Azze ve Celle bizleri mağfiret etsin kardeşlerim günahlardan Kur'an men eder iman men eder ölüm men eder cehennem men eder üstelik insan günah işlemekle hem dünyanın hem de ahiret menfaatlerinin kaybına uğrar demek ki hasılı kardeşlerim günahlar insanın lezzetini, rahatını götürür. Öyleyse Rabbim bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Kıcından de, büyüğünden de Rabbim bizleri tiksindirsin. Aklı selim sahibi günahlardan uzak durur. Nasıl olur ki insan imanın lezzetini bırakır da Günahların bu geçici arcılarına meyleder. Allah daha güzeline götürsün kardeşim. Daha bitmedi kardeşlerim. İyilikleri nasıl ki peygamberin, peygamberlerin duasına nail olursa düşünün mesela. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden duydunuz bir emir, bir mehil olursa bunu aktarın diyor. Bizler de konuşma kabiliyeti var değil mi? Hep bir şeylere aktarırız. Laf getirip götüren cennetin kokuşunu duyamaz, yalan söyleyen şöyle olur, gıybet eden böyle olur değil mi? Ama bakın, kim benden bir emir, bir nehi de duysa, bunu geridekilerine aktarırsa, Allah onun yüzünü ağırsın, dünyasını güzelleştirsin diye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası var mı? Allah bizi onlardan kalsın. Rabbim hayırda kullandığın ömrünü hayırda kullandığın o insanların arasına bizlere takat. Ama unutmayalım kardeşlerim. Günah işleyenin günahlara meyleden o insanlardan zarara uğradıklarının birisi de peygamberlerin lanetine uğrayan insanlardır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok sözünde birçok şeye o fiili işleyene hep lanet etmiş mi? Öyleyse günahlardan uzak durmak gerekir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam derisine dövme yaptıranı başkasına saçını ekene ektirene veyahut dişini inceltene fıtratını bozanı lanet etmiş kardeşlerim düşünün faiz alana verene katipliğini yapana şahitliğini yapana lanet etmiş İçki içene içirene imal edene ettirene alana satana depoluyana aleyküm selamlar hoş geldin kardeşim onun kazancını kullanana taşıyana bekçiliğini yapana lanet etmiş anasına babasına sövdürene lanet etmiş canlı bir hayvanı hedef haline getirip atış yapana lanet etmiş kadınlara benzemeye çalışan erkeklere erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiş Allah'tan başka adına kurban kesenlere lanet etmiş dinde yeni bir şey icat edip bidat çıkaranlara lanet etmiş canlı resim suret yapanlara lanet etmiş o haram alışveriş yapmak haram değil cinsi sapıklık yapanlara erkek erkeğe yaklaşanlara lanet etmiş hayvanla cinsi münasebet yapana lanet etmiş hayvanların yüzüne damga vuranı lanet etmiş müslümana zarar verene müslümanı aldatana lanet etmiş kardeşlerim kabirlere gidip yaka paça yırtıp bağırıp ağıt yakana lanet etmiş kadının kocasına karşı gelip onu yüzmesine ona lanet etmiş. Kadirine haizliyken dübürden yaklaşana lanet etmiş. Babası olmadığı halde birine babamdır diyene lanet etmiş. Aleyküm selam ve rahmetullahi Müslümana silah çekene Müslümana korkutana lanet etmiş sahabiye söz söyleyene lanet etmiş Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim bunlar basit mesele olmadığı için kalbinizi karartmak için demiyorum bunlar hep lanet sebebidir bunlar hep beşeri münasebetlerde Allah muhafaza başımıza gelecek meselelerdir bakın o Resul'un diliyle bunlar lanet edilmiş Rabbim subhanahu ve teala'nın kitabına gidiyorsun yeryüzünde fesat çıkarana akrabayla ilişkiyi kesene Allah ve Resulüne eziyet edenlere Allah lanet ediyor kardeşlerim Allah'ın hükmünü gizleyenlere Allah lanet ediyor evet iffetli kadınlara zina iftirasında bulunanlara Allah lanet ediyor rüşvet alana, verene Allah lanet ediyor kardeşlerim. Eh, Allah Resulü ve Vesselam paranın kuluna, dirhemin kuluna, kadının kuluna, dünyanın kuluna, elbisenin kuluna lanet olsun diyor. Ayağına diken batsa çıkaracak bulamazsın diyor. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün kardeşlerim, günahın insana hiçbir zararı olmasa bile bakın, Allah ve Resul'ün laneti insana zarar olarak yetmez mi Allah açıkına? Bütün günahlardan Rabbimizin merhametine sığınırız. Ya Rabbi, sen affetmeyi seversin bizleri mağfiret et, ya Rabbi. sen günahlara bağışlamayı seversin sen bizleri mağfiret et ya Rabbi. Allah hepimize mağfiret etsin imanımızı güzelleştirsin Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim iman arttıkça insanın güzelliği artar itaatı artar İşlenen küçücük bir itaat insanı ta zirvelere götürür. Unutmayalım küçücük bir günah arkadan gelecek. Küçücük bir itaati engellediği gibi ebedi cehenneme sokacak bir amelin değişlenmesine sebep olur. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi Rabbim senden razı sen Rabbim'den razı, gir cennetime diyen, o sanma kullarının arasında Rabbim bizlere de koysun. Allah'ım bizlere muhafırat edin. Ya Rabbi mahrum olanlardan, lanete uğrayanlardan bizlere eyleme. Düşünün kardeşlerim, öyle insanlar vardır ki, ben bu burnu sevmiyorum. Git düzelt. Bakın bu bir lanet sebep ben bu kaştan hoşlanmadım deyip gidip kaşını inceltenleri görürsünüz. Bakın bu bir sebebi. Ya bu dişler benim çok şey, ben bunları incelteyim, böyle insanlar gülerken beni çok güzel güzel görsün diye dişlerini incelten insanlar vardır. Bakın bu lanet sebebi. Ya insanlar beni genç görsün, kırışık olmasın deyip İnanır mısınız gidip ta kobra ilanının en zehirli zehirleriyle o bölgeler öldürülüp geriliyorlarmış. Bu kadar ahmak bunlar. Niye? Karşıdaki insanlar ne kadar gençsin yahu diyecek. Allah bizleri mağfiret etsin. Bakın bunlar çok rahat düşülebilecek günahlardan. Çok rahat bunların hepsi bakın lanet sebebi bir insanın kafasında orman gibi saç olur bir de ayna gibi çıplak olur ne olur ne olur ya? Yani? kimi sarışın olur altın adam gibi kiminin kafası simsiyah kimininki de bembeyaz olur ne olur ya? Yani? bu Allah'ın yarattığı razı olduğu bir güzellik işte bundan razı olmaz değiştirirsem lanet sebebi. Allah'ın razı olduğundan bizleri de razı kalın. Bizleri itaatkan eyle bir an olsun nefsimize bırakma İlk itiraz edip beni ateşten onu topraktan yarattın. Beni önce yaratıp onu sonla yarattın deyip aklını gündeme getirip de isyan edip ebedi lanet iblisin amelinden Rabbim bizi herif veriyorsun kardeşlerim. İşte insanın bulunduğu ortam bir düşünce bir bakış helak olmasına sebep oluyor. Taharet bablarını okursanız kardeşlerim Allah hepimizi mağfiret etsin. Saatlerce her gün aynanın karşısında saç baş sakal düzelteme üç baş düzelteme Allah lanet ediyor. İlk okuduğumda ben bunu anlamamıştım. Daha sonra aynanın karşısından ayrılmayan insanların yoldaki yürüyüşlerine toplum içindeki hareketlerine, söz ve davranışlarına bakınca Allahu Ekber dedim. Aynayı kendime haram kıldım. Sadece şöyle dağınık mı değil mi ona bakarım. İnanın insan aynada kendine baka baka baka kendini beğenmeye başlıyor. Ve karşıderdaki insanları hakir görmeye başlıyor. Sonra birçok bela ve musibet geliyor. Bunların hepsi uyarı kardeşlerim. Hepsi uyarı. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim nefsimizi bırakmasın düşünün kardeşlerim yapılan iyilikler insana vücut, sıhhat afiyet, güzellik, hayırlı dost birçok mükafat getirdiği gibi günahlar da insana hem bela, musibet lanet getiriyor onun dışındaki zararlarından birisi de meleklerin dualarından insan mahrum kalır. Kadir gecesini aranmasına sebep meselelerden birisi nedir? Melekler diyor o gün her iş için iner diyor değil mi? Melekler iner, Mustafa yapar, Cibril de iner diyor. Allah'ın o görevli meleklerinin uğradığı evlerden kıl evlerimizi. Onların musafaha ettiği, o samimi kulların arasına Rabbim bizlere de koysun. Ama o melekler evde isyan olan, şirk olan, küfür olan evlere girmiyor kardeşlerim isyan olan evlere girmiyor. Evet. Rabbimiz Subhan-ı diyor ki arşı yüklenen melekler ve onun etrafındakiler Rab'larını hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve ona iman eden kimseler için şöyle dilerler diyor. Ey Rabbimiz senin rahmetin, ilmin her yeri kuşatmıştır. Tevbe edenleri, senin yoluna koyulanları bağışla, onları cehennem azabından koy. Amin Ya Rabbi. Melekler hep iyilik yapan, itaat eden, iman üzerinde giden insanlara hep böyle dua ederler kardeşlerim. Hep mağfiret duası ederler. Allah'ım o duaların arasında bizleri de kalsın. Ama günah işleyen insanlara bu dua yok. Tabi yaratandan ötürü sevmek lazım Erdoğan da. Allah yarattığı halde iblisten uzak durun diyor. O düşmandır diyor. Sizin dostunuz Allah, Resul ve müminlerdir diyor. Bunu da unutmamak gerekir. Yaratanın yarattığı müminleri tabi ki severiz. Bu imandandır. Evet. Demek ki kardeşlerim Allah hepimize mağfiret etsin. O meleklerin dua ettiği, o salihlerin arasında Rabbim bizlere de katsın. Melekler Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın göstermiş olduğu yolda yürüyen müminlere mağfiret duası yapıyorlar. Bu Kadir suresindeki o meseleyi güzel yakalayalım. Günah işlemek sebebiyle bu yolu bırakan kimseler aynı nimetten mahrum oluyorlar. Allah mahrum olanlardan eylemesin. Düşünün kardeşlerim iyilikler insana birçok güzelliği getirdiği gibi birçok nimeti getirdiği gibi işlenen günah isyan da birçok nimetin gitmesine sebep oldu. Düşünün İsrailoğullarının işlemiş olduğu günah onlara birçok nimetin haram kılınmasına sebep oldu. Mesela bugün hayvanların iç bize haram değildir. Ama onlara işlediği günahlara binaen Allah ne yaptı? Azze ve Celle haram kıldı. Buna rağmen onlar iç yağını eritip sattılar parasını yediler. Biz bunu yemiyoruz ki dediler. Ve onlar dört kitapta da lanet denen bir kavim. Allah onlara lanet etsin. Şerlerinden Müslümanları korusun. Günah işlemek de kardeşlerim aşırı gitmek de yeryüzünde çok çeşitli bozukluklar meydana getirmiştir. Su değişmiş hava değişmiş Mahsuller değişmiş. Meyveler eksilmeye başlamıştır kardeşlerim. Kur'an'daki kıssaları şöyle bir yakalayın. Düşünün Rum Suresi'nde yanlış hatırlamıyorsam Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanlarındır kendi ellerinin yaptıkları işler yüzünden karada denizde fesat meydana çıktı. Diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize mağfiret etsin. İnsanların işlemiş olduğu günahlar yeryüzündeki her şeyin düzenini bozdu. Her şeyin düzenini bozdu. Ee, bu noktada inşallah teşbihde hata olmaz. İsa Aleyhisselam'ın Mehdi'nin zuhur edeceği vakaları okudunuz değil mi? Orada Allah yeryüzünün hazinelerini tekten müslümanlara verecek. Neden verecek? Hiç dikkat ettiniz mi? Çünkü yeryüzü artık Allah'ın nizamına gelecek. Ve bir insan zekat vermek için ta bilmem nereden çıkacak, ta nereye kadar gidecek, verecek adam bulamayacak birisi Mehdi'ye gelecek, bir şey isteyecek hazinenin anahtarını verecek, taşıyabileceğin kadar altın götür diyecek Allah'ım bizlere muafiyet eyle sırf yakalatma babında fazla üzerinde durmak istemiyorum itaatın hem yeryüzüne yani bedene havaya, suya nimetlere o kadar çok tesiri var ki isyanda böyle kardeşlerim. Düşünün şimdi o kadar bab okuduk. Ramazan boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en az 10 bin tane sözünü nakletmeye çalıştım. En az. Rabbimin izin verdiği müddetçe de anlatmaya çalıştık. Orada alışveriş babları vardı. Dikkat ettiniz mi? Hiç kimse şöyle satış yapmasın. Böyle satış yapmasın. Şöyle etmesin diyor. Hiç kimse gidip de bir çiftçinin tarlasından mahsulünü almasın diyor. Ne yapacak? Amin Ecmail. Ne yapacak adam? Adam tarlasından mahsulü çıkaracak, pazara getirecek, dökecek, orada satın alacak. Hiç kimse dalında gidip de meyvesini almasın diyor. Düşünün kardeşlerim, çiftçi ektiği malı getirip pazara dönse, şu gün sen yediğini fiyattan mı yersin? Bu bir ikincisi İkincisi, adam geri dönecek, o sanmışsa, ne kadar fakir fukara varsa, inanın hepsini dağıtır gider. Fiyatlar düştü, ucuza gitmesin diye denize dökmez. Allah'ın denizine döker, yani rahmet denizine ahiret umar kardeşlerim. Yani İslam'ın sağladığı güzellikleri, şurada o kaideleri bir yakalayın, bir okuyalım, hayata geçirelim. İnanın o kadar güzellik var ki. Gelip pazarda alacaksın, gidip doğrudan adamdan alamazsın. Aracı yok, navuncu yok. Rabbin hep size manfiyet etsin. İşte emirlere uyma nehirlerden kaçınma insanı o kadar çok güzellik sağlıyor ki ama günahsa isyansa yanın yeryüzünde tamamen bozukluğa sebep oluyor su gidiyor aram taklandıramıyorsun meyveler eksiliyor yerini dolduramıyorsun Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Aynı zamanda iman daplarında çok önemli bir hadis-i şerif vardı. Allah hepimize mağfiret etsin. Bütün peygamberlerin diyor aleyhissalatü vesselam kendi kavimlerine kendi topluluklarını söylediği bir söz var diyor. Haya imandandır. yani utanmadıktan sonra dilediğini yaptı. Hatırladınız mı? Hazreti Salatü vesselam'ın iman 70 fıtır şubedir. En üstünü la ilahe illallah. En ednası da yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmektir. Haya da imandan bir şubedir diyor. Hatırladınız değil mi değerli şerif? Kardeşlerim, Allah hayırdan ayırmasın. Allah hayırdan ayırmasın. Günah işlemek de insanda hayayı, kıskançlık duygusunu yok eder götürür. Hami Kibşüllemüllah Mustafa Selametle kardeş. Günah işlerse insan itaat giderse, günahtan dolayı da ne olur? Yavaş yavaş haya duygusu gider. Yani. Haya giderse ne gider kardeşlerim? da gider. Haya'nın yanında her duygunun bir zıttı vardır. Beraber ettiği bir huy vardır. Haya gittiğinde insanda aynı zamanda ne gider Musa? Ne gider? Kıskançlıkta gider değil mi? o da yok olur gider. O huy da ölür. İşte günah işlemekten dolayı insan haya gittiği gibi kıskançlık duyguları da yok olur gider. Haya kalmayınca kişi ne yaparsa yapsın artık onda birçok duygular ölür. Allah hepimize muafiyet etsin kardeşlerim toplumdaki bazı olayları görüp de insanın ya bu nasıl olur diye hiç düşünmesine gerek yok. O fıtratta ki o duygu ölmüş. O duygu öldüğünde artık ölüye seslensen duyar mı kardeşlerim? Çağırsan sana icabet eder. Etmez değil mi? O ölen huyla onun götürdüğü, sebep olduğu meselelerde artık o insanı ne yapıyor? Duyarsız kılıyor. Aynen Allah Azze ve Celle'nin inşallah hiçbir hata yoktur. Onların gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Gönülleri var, önüne serp çekmişizdir diyor ya, insan aynı öyle hale gelir. Bu işte insanın işlemiş olduğu hatalardan kaynaklanan pisliklerdir. Ve Rabbimiz sübhan kitabında onlardan bahsederken yani birine seslendiğinde doğruyu anlattığında o kafirlerin misali diyor, aynı bir çobanla hayvanın misali gibidir diyor. Çoban hayvana seslendiğinde hayvan sadece sesin geldiği yere bakar. Sen onların işittiğini anladığını zannedersin diyor halbuki onlar hayvanlar gibidir hatta hayvanlardan da aşağıdır diyor Allah'ın bizleri insan sıfatında kalmayı nasip etsin kişi fıtratını bozmadığında inanın imanı tevhidi çok lezzetli olur ama kişinin fıtratı bozulduğunda fıtri duyguları öldüğünde hayvanlardan da aşağı düşer kardeşlerim. Allah hayırda yarışan iffetli, namuslu olanlardan eylesin bizi. Evet. Demek ki öyle zararlar var ki öyle zararlar var ki bugün hep günahlardan olsun inşallah. Madem böyle başladık böyle gidiyoruz. Düşünün kardeşlerim İtaat insanın kalbinde Allah'ın azametini Celalini yücelttiği gibi Kalpler Allah korkusundan titrediği gibi Günahlar da kardeşlerim unutmayalım ki Allah Azze ve Celle'nin azametini insanın kalbinde çıkarır Nasıl ki Rabbimiz subhanahu ve teala'nın ismi anıldığında vücut titriyorsa gönüle korku giriyorsa işlenen kötülükler de Allah'ın adının Allah Azze ve Celle'nin adının zikredilmesiyle kılı bile kıpırtamaz Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim eğer Allah Azze ve Celle'nin azameti insanın kalbinde olmasa ne olur ki? Azamet giderse Rabb'e karşı gelme cesareti gelir kardeşlerim. İnsanın kalbinde Allah Azze ve Celle'nin azameti olursa Rabb'e karşı gelme cesaretini insan bulamaz. Faizmen alakalı ayet hiç okudunuz mu? Tabi okumuşsunuzdur. Orada faiz Allah'a karşı harbi ilan etmiş olduğunu söylüyor. Allah Azze ve Celle ile hangi silahla olursa olsun harbedilir edilir mi kardeşlerim? Harb edilir mi? Yecüc ve Mecüc fırkasından bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onların çok hain kan dökücü ve Hat hatut bilmez bir topluluk olduğunu anlatırken her tarafı istila ettiklerinde göğe doğru silahlarını attığını, mızraklarını, oklarını artık yer yüzünde eklerini yendik. Sıra göktekine geldi diyecekler. Hatırladınız mı rivayeti? Göğe attıklarında mızraklar, oklar kanla geri dönecek diyor Ali Silatü vesselam. Sonra Allah azze ve celle onlara bir şu koyunlara verdiği kurdu hastalığını verecek ve yeryüzündekiler bir kişinin ölümü gibi o tayfenin hepsi o şekilde geberip gidecek Allah Azze ve Celle yerden gökten indirmiş olduğu rahmetle o pisliği yeryüzünden temizleyecek diyor. Allah'ım bizlere muafiret eyle. Allah'ım senin azametini kalbimize yerleştir kardeşlerim Allah korkusu insanı salih amelleri ittiği gibi Allah korkusunun gitmesi de insanı Rabbine karşı gelmede cesaretli kılar Allah kalbimizi perdeleyen her türlü kirden muhasebadan bizler uzak kılsın kalbin perdesini götüren tevbedir, istiğfardır kardeşlerim, salih amellerdir Sakın bunlar yapmayı nasip etsin. Düşünün kardeşlerim. Allah muhafaza. Kişinin kalbinde Allah'ın azameti kalmayınca Allah'ın gözünde de o kişinin değeri kalmaz. Aleykümselam O kişi insanlar nazarında artık zeliğin alçak duruma düşer bakın Yecüc'den Mecüc kavmine yeryüzünü yendik sıra göktekinde diyor işte Allah'ın verdiği nimetlerden deptebe içinde yaşayan, gururlanan, kibirlenen insanların en son başlarına gelecek bu işte Rabbimiz Sübhanahu ve Kuvveti Hatid Suresinin yanlış hatırlamıyorsam 16. ayetinde o Allah'ın zikrinden dolayı o müminlerin kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor. Gelmedi mi diyor. Allah bize o kalpleri titreyenlerden eylesin. Ama bakın hemen akabinde uyarıyor. Sakın ola ki diyor, o Yahudiler Hristiyanlar gibi kitaplarını arkaya atıp kalpleri kas katı olanlar gibi olmayın diyor. Hemen uyarıyor. Onlar ne yaptılar kardeşlerim? Allah'ın kitabını indirmiş olduğu vahiyi attılar ya tahrif ettiler. Hem okunuşunu hem manasını değiştirdiler. Kendileri kafir oldu. Gelen nesillerinde kafir olmalarına sebep oldular. Rabbim bizleri mağfiret etsin. O vahiy bütünlüğünü anlayan, birbirinden ayırmayan okuyan, öğrenen, yaşayan anlatanlardan eylesin kardeşlerim unutmayalım ki kişinin kalbi Allah'ı zikrettikçe mutmain olur güzelleşir şukur bulur ama bu giderse Allah'a karşı insan haşyet duymaz gidip taştan puttan başka şeyden medet umar ona ağlar onun huzurunda durur ona kıyam eder yani bir olana kulluğunu gündeme getiremeyince artık onun ilahı bir de olmaz işte bu da günahların insana kazandırdığı bela ve musibetlerdir kardeşlerim evet. Rabb'imizlere mağfiret etsin. Allah hepimize acısın kardeşlerim. Rabb'imizlere mağfiret etsin. Rabb'imiz subhanahu ve teala'nın kitabında dediği gibi bir kavim diyor, kendilerinde olan iyi hali kötülüğe çevirmedikçe Allah onlara ihsan ettiği nimetleri azaba çevirici değildir diyor demek ki nimetin zevali insanın ancak günah işlemesinden dolayıdır Rabbim bizleri hayır işleyenlerden eylesin kardeşlerim düşünün oluna birçok hitap vardır Allah kitabında Resulü sünnetinde birçok kelime zikreder günah işlemekten dolayı övgü ve şeref lakapları insana verilen güzel isimler gider yerine zillet kınama gelir düşünün Rabbimiz fahin ve Teala iyi ameller işleyenlere kitabında ne der? mümin der inanan der, kurum der berdir, der, itaatkar der emre uyandır, der münip der, dönendir, velidir, dönen der der günahtan titizlikten sakınan yani müteverri der muhris düzelten der abid der, yani kulluk eden, ibadet eden der kardeşlerim aleyküm selam ve rahmetullah kendinden korkandır çok tevbedendir, eden der tayyip der güzel ahlak sahibi der över hoşnut olunan der razi ismiyle tayyip der günahtan vazgeçen der hamit der hamd eden der raki der Rukiye, der sacit der secde der Müslüm, der hakka teslim olan müslümandan bahseder Allah bizi bu sadıklardan sabredenlerden korkanlardan mütevazi olanlardan Allah için alan Allah için verenlerden iffetli namuslu kendini çok zikredenlerden eylesin kardeşlerim Allah kötü lakapla kötü isimle andıkların arasına bizleri katmasın düşünün facirdir fasık der, asi der, muhalif der, günahkar der, emirleri çiğneyen, itaatten çıkan, Allah'ın emrinden geri kalan, kötülük yapan, Mefsit bozguncu, habis, kötü huylu, meshud, istenilmeyen, zina eden, hırsızlık eden, katil, cani, yalancı, hain, Emaneti yerine getirmeyen, sözünde durmayan, nankör, muti, ahdi bozan, akrabayla niştiyi kesen, hakkı kabul etmeyen, kibirli, zalim, melun, cahil, bilgisiz gibi birçok lakaplar var. Allah'ın hayırda kıldıklarından, hayırlı andıklarından hayırlı toplulukların arasında övündüğün o insanların arasına bizlere koy. Allah'ın günahlarımıza bağışla. Allah'ın bizleri mağfiret et. Kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Unutmayalım ki iyi işler yapanlara iyi insanlar dostluk yaptığı gibi kötü işleri işleyen insanlara da şeytanlar müsallat edilir. Kardeşlerim, itaat insanın kalesidir insan itaat ettikçe o kaleyle insanların hücumlarına dayanır onunla düşmanın taarruzundan insan korunur o kalenin içine çekilir ondan dışarı çıkınca insanın etrafını da surlar gibi düşmanlar çevirir bunu unutmayalım bu düşman olan şeytanlar kişiyi istediği gibi evirir çevirir. Onun kalbini, dilini, elini, ayağını, gözünü, kulağını bütün azalarına masivayı hatırlatır. Rabbin itaatinden bizleri ayırmasın. İtaatkâr bir kalp o fitneleri reddeder o gelen fitneleri reddeden kalbe beyaz nokta olur kardeşlerim o noktalar birleştiğinde cilanı taş gibi olur yer ve gök durduğu fitneler zarar vermez ama o fitnelerin hasır çubuğu gibi arz edildiği kalbe baktığımızdasa Allah hepimizi mağfiret etsin bir nokta öbür noktayı öbür nokta öbür noktayı sonra ne diyorlar İsrailiye selam ters çevrilmiş bir testiye benzer diyor. Kabı ters çevirin içinde bir şey kalır mı? Kalbi de ters çevirin imanı dökün bir şey kalır mı? İşte itaatkar kalp insana o itaatı vasıtasıyla bir kale gibidir kardeşler. Dışarıdan gelen her türlü Hücum o kaleye Çarpar gider Allah korkusuna çarpar Allah sevgisine Allah'a sığınan bir insana çarpar Ama Masivelerse insanı götürür Rabbimizlere Mağfiret etsin kardeşlerim Düşünün imanlı bir kalpte Her zaman huzur vardır her zaman bir sükunet vardır bir teslimiyet vardır bakın kaç saattir buradayız Allah'ın adını zikretmemiz hasebiyle Allah bize bir sekinet verdi mi ne kadar hamdese kazdır. var mı en ufak bir kırgınlık bir bozukluk, bir kargaşa bir huzursuzluk İman böyledir kardeşlerim ama unutmayın ki günahlar yüzünden kişinin kalbindeki huzur kaçar, sıkılır. Facir bir insan da şuraya gelsin inanın huzuru bozar. İnanın huzurlu olan bir ortamı bozmak için elinden gelen her şeyi yapar. Allah hepimize mağfiret etsin. İmanın değerini, şerefini anlayanlardan eylesin. günahkar öyle bir insan olur ki kardeşlerim kalbindeki huzur kaçtı mı başkasının da kaçmasına sebep olur suçundan başkasının haberi olur diye her an korku basarına aman şerefim eksilmesin aman kimse şunu duymasın aman şöyle olmasın önüne geleni kötüleyip kendini aklamaya çalışır Allah nefsinin kötülüğünü gören hatalarını bilen ya rabbi hava ve biz ikimiz andolsun ki nefsimize zulmettik eğer sen bizleri affı mağfiret etmezsen andolsun helak olanlardan oluruz diyen o Adem'le Havva'nın etmiş olduğu duayı Tövbeyi eden o samı kullarına arasında rabbim bizleri de koysun ya rabbi bizler nefsimize zulmettik eğer sen bizi affetmez sen bizi bağışlamazsan bizler andursun ki alak oluruz Allah'ım bizlere bağışla Allah'ım günahlarımızı affe mağfiret et Allah bizlere bağışlasın genişlik versin kardeşlerim İman huzurdur genişliktir mağfirettir ama unutmayalım ki günahlar darlıktır kargaşadır. Rabbim bunu anlayanlardan da Kişi günah işledikçe kalbi daraldıkça daralır. Sıkıldıkça sıkılır. Ama bir küfür gördüğünde bir isyan gördüğünde şahlandıkça şahlanır. Allah bizleri imanda kalplerimizi İslam'da sabit kalsın, itaatkar bir kalp versin kardeşlerim Rabbim bizleri mağfiret etsin düşünün kardeşlerim kişi nasıl yaşarsa yaşantısı nasılsa ölümü de öyle güzeldir imanlı bir insansa huzurluysa ölümü de huzurludur ama kişi günah işleye işleye kardeşlerim amin mecmai aleyküm selam amin size de selametle Rabbim hepinizi mağfiret etsin Allah hepimize acısın yorumdan ayırmasın günahın zararlarından en büyüklerinden birisi de kardeşlerim insanın ölüm anındaki akıbetidir düşünün iman ehli birisi son nefesinde dahi kelime-i şehadeti çok rahatlıkla söyler ama facil ve insanı düşünün ölüm anında ne dili döner ne de ahzası hayatında ne galip gelmişse ölüm anında da Son nefesinde ağzından çıkanıdır. Leyla, leyla, gebelirken de leyladır. Dünya, dünya, geberirken de dünyadır. Allah, Allah diyen ruhunu teslim ederken de Allahtır. Allah bizleri imanla kilsin. Ölmeni hayırda geçirenlerden eylesin kardeşlerim. Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim ölümü severse, Allah kendisine kavuşmayı sevdirir. Kim Allah'tan hoşlanmazsa, Allah da ondan hoşlanmaz. Her kim Allah'tan yüz çevirirse, Unutmayalım ki kardeşlerim Allah bundan çevirir. Rabbim hepimizi mağfiret etsin. Allah hepimiz acısın kardeşlerim. Allah gönüllerimize huzur, güven, istikrar versin. Düşünün kardeşlerim. İman insana Allah'tan ümit kazandırır. Düşünün hadis-i şeriflerde birçok gece boyu işledik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabenin ölüm anında kendisini ziyaret ediyor. Ne düşünüyorsun diyor. Duygularını soruyor bakın. Bizler için ibrettik. Allah'tan korkuyorum başka diyor, ümit ediyorum diyor, vallahi sen kazandın diyor çünkü diyor bir insanın kalbinde korkuyla ümit bir araya geldiğinde Allah onu mağfiret eder diyor Allah cennetine koyar, korktuğundan emin ümit ettiğini de ona verir diyor Allah'a Allah bizi onlardan kalsın kardeşlerim. Ama unutmayalım kardeşlerim, işlenen günah Allah'tan ümidi kestirir. Ümitsizlik başlar. Rabbin'den bağı koparır. Dua etme iştiyakı bile duymazsın. Onun için Rabbimiz kitabında Resulü sünnetinde Allah'tan ancak kafirler keser diyor. İşte imanın tevhidin ana meselelerinden birisi Allah korkusu ve ondan ümit etmedir. Şu çıkan fırkayı dalleleri hiç incelediniz mi kardeşlerim? En şerli ve Allah Resulü'nün gördüğü yerde ölür gülünmesini söylediği o harici fırkası korkarak satmıştır. Korku duygusunda o kadar aşırı gitmişlerdir ki alem bütün insanları cehenneme postalamışlardır. <gülüyor> Ve öyle olmuştur ki bunların bu pisliği nurciyenin çıkmasına sebep olmuş. Bir pislik başka bir pisliği çıkarmış. Onlar da alem insanları cennete postalamışlar biri korkula biri de ümitte sapmış ehl sünnetin itikadi ise Allah'tan hem korku hem de ümit ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kimin kalbinde diyor bunun ikisi birleşirse o artık korkulduğu şey diyor Rabbim bizi onlardan yazsın. Allah'ım bizleri mağfiret et. Allah'ım azabından koru. Rahmetine erdirdiklerin arasına bizleri de koy. Günahlarla aramızı doğu batı gibi ayır. Soğuk suyla karla yıka ya Allah'ım günahlardan uzak tut. Günah belasına düşüp kıvrananlardan bizleri eyleme. Evet kardeşler. demek ki insan her halükarda her şeyine dikkat edecek. İşlenen küçücük bir günah bakın insana ne kadar büyük bir bela getiriyor değil mi? Onun için Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam kendisinden nasihat isteyen birisine dilini tutup göstermiştir. İşte buna hakim ol işte buna hakim ol diyor Allah'a rahiyet gününe iman eden ya hayır konuşsun ya da sussun diyor Rabbim hesabını veremeyeceğimiz her türlü işten, sözden bizleri böyle Rabbim bütün Müslümanları kendisine isyan etmekten korusun Allah Müslüman kardeşlerimizi mağfiret etsin onları rahmetiyle yargılasın Allah'ım bu topluluklara bağışla onlara rahmet et selametle kardeşim Allah'ın mağfiret ettiği insanların arasında seni de koysun Allah işini bereketli kılsın Rabbim dinini korusun Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim Tamam, ecmaim öyle meseleler var ki kardeşlerim Allah'ın kitabına gittiğimizde Resulullah'ın sünnetine gittiğimizde o kadar fayda veren şeyler var ki düşünün Rabbimiz Subhanahu ve Teala Maide Suresinde eğer onlar diyor Tevrat'a, İncil'e Rablarından kendilerine indirilen bütün ilahi kitaplara inanarak amel etselerdi şüphesiz ki hem üstlerinden, ağaç meyvelerinden hem de ayaklarının altından tahıllardan yiyeceklerdi bol bol rızıklanacaklardı diyor evet yani Allah'ın gönderdiği bu dine bu Resul'a insanlar hakkıyla iman etse, inansa, ona tabi olsa, yukarıdan yağmurun yağması, yerden mahşullerin, bitkilerin çıkması, insanların bolluk içinde olması ve bereket içinde yaşaması. Allah bizi böyle inananlardan eylesin kardeşler. Düşünün o topluluklar geldiğinde bunlar olacak. Hep hayır hasenat olacak. Allah'ın emrini yerine getirmekle çeşit çeşit bereketler nazil olur kardeşlerim. Düşünün Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala Araf suresinde eğer diyor o memleketler halkı iman edip Allah'tan korkmuş olsalardı Muhakkak üzerlerinden, yerden, gökten bereket kapıları açardık. Ama diyor onlar peygamberleri yalanladı. Kendilerini yapmış oldukları ameller yüzünden azapla verdik diyor. Allah'ım rahmet ettiklerinin arasına kat. Rahmet kapılarını açtığın, bereket verdiklerin arasına bizleri de koy. Allah hepimizi mağfiret etsin kardeşlerim. Allah'ın hükümleriyle, amel etmekle her türlü üzüntü, perişanlık gider. Çünkü Allah sohbetin içinde de zikrettik. Kim Allah'tan korkarsa diyor, ona darlıktan genişliğe birçok çıkış yolu ihsan eder diyor. Biz de ona ummadığı yerden rızık verir diyor kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter diyor. Allah'ın biz onlardan kılın. İnsan Allah'ın emrine yapışırsa hedefine ulaşır kardeşlerim. Rabbimiz subhan benden kim korkarsa diyor ben onun işini kolaylaştırırım diyor. Düşünün İtaat her zaman insana hayat verir. Tatlıdır, güzeldir kardeşlerim. Rabbimiz Sübhanahu <gülüyor> ve Teala demiyor mu? Erkek olsun, kadın olsun, mümin olsun, kim iyi iş işlersen diyor, muhakkak onu güzel bir hayattan yaşatırız diyor. Allah'ın hayatından lezzet alan, seni seven, sana ibadet eden o kulların arasına bizlere de koy. Lezzeti, rahatlığı dünyada, dünyanın şişinde arayanlardan eyleme. Kardeşlerim, kimin gözü dünyada, dünyanın şatafatında, lezzetinde olursa, onu unutmayalım, Allah'ın verdiğini göremez. Allah'ın verdiği nimetlerin kadir kıymetini de bilemez. Öyle insanlar vardır ki her türlü yaşantısı yerindedir. Hiçbir eksikliği yoktur. Ama gereği gibi hakka teslim mı hep bir korku vardır. Ya elimdekini kaybedersem? Ya bu yaşantı giderse, Ne yaparım? Nasıl yaşarım? E tabi Eyyub'in kıssasını okumamış ki. Yusuf'un kıssasını aklına getirmemiş ki. Bir Musa Aleyhisselam'ın çektiği yok muymuş ki. Bir İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanına bakmamış ki. O insan yaşantısındaki başına gelen bir bela, bir musibette kendine gidip de hayat bulacak kıssayı okusun. Düşünün kardeşlerim. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına bakıyorsunuz. Bir seferde inen Mekke'de inen sorulardan bir tanesi. Hatırladınız değil mi? Bir peygamber kendi kardeşleri sırf babasına daha yakın olabilmek için babamız bunu çok seviyor diye öve olsun öz olsun kardeş kardeştir. Söyler mı? Gelip babalarına yalan söylüyorlar mı? Bir kuyuya atıyorlar. O yaşayan toplumu düşünün. Bir kuyuda bir çocuk bulundu mu o çocuk kimin olur? Ta öbür yerlerde yaşayanınla götürüp onu saklayıp köle diye satıyorlar. Yıllarca kölelik çekiyor, saraya geliyor, efendisinin hanımının iftirasına uğruyor, hapse düşüyor, başından o kadar çok mesele geçiyor ki, gelelim Allah Resulü ve Vesselam'a. Mekke'yi çok seviyorum mu? o kadar çok seviyor ki oradan ayrılmayı hiç canı istemiyor. Ama o topluluk kendi canına dahi kastetti mi? E Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri canına kastederse o topluluk götürüp köle diye satarsa Allah Resulü sallallahu ve Selamı Allah bu sureyle hicreti hazırladı kardeşlerim. Ümrünü anlamayı nasip etsin bizlere. Mekke'den çıkarken bile Medine'ye geldiğinde bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Selam, Ya Rabbi Mekke'yi sevdirdiğin gibi bana Medine'yi de sevdir emediyor. diyor. Atam İbrahim'in orayı harem kıldığı gibi Medine'yi de benim için harem kıl diyor. Allah hepine mağfiret etsin. Ayetlere bakıyoruz. Biz senin diyor, ikide bir başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık diyor seni hoşlanacağın bir kıbleye. Nere olursan o artık yönünü mescidi harama çevir diyor. Bakın bir Yusuf kıssası Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hicrete hazırladı. Allah vahyi ahirete hazırlayan duygularını ona göre yönlendiren nefsini ıslah eden Rabbuna boyun eğenlerden eylesin kardeşlerim. Asıl lezzet iman lezzetidir. Asıl lezzet budur. Allah bunu anlayanlardan eylesin. İman oldu mu lezzet vardır. Hayat vardır. Mutmainlik vardır kardeşlerim bu gittiği zaman hiçbir şey kalmaz. Evet. Her ne kadar her yaptığımız davranışın karşılığını ahirette görecek bunun hesabını vereceksek de kardeşlerim bu dünyadan başlamak üzere amellerimizin bir karşı bulunduğunu ve bunları henüz hayattayken bile devşirmeye başlamamızın kaçınılmaz olduğunu bilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Allah sana da ikram etsin Musa. Düşünün kardeşlerim, itaattan dolayı Rabbimiz yağmurların yağacağını malın artacağını evladın çoğalacağını amin ecma bana selam bağların meyve vereceğini nehirlerin suyunun artacağını söylüyor düşünün Rabbimiz panuhu ve teala kitabında gelin Rabbimizden mağfiret isteyin diyor. o gaffardır mağfireti boldur Üzerinize bol bol yağmur gönderir. Hem mallarınızı hem oğullarınızı çoğaltır. Size bahçeler yaratır. Size ırmaklar akıtır diyor Nuh suresinde. Allah'ın bizleri mağfiret eyle. Allah'ın bizleri bağışla. Allah'ın üzerimize bol bol yağmur gönder. Demek ki kardeşlerim itaat insana her zaman hayır kazan her zaman hayır kazandırıyor düşünün sahabeler yağmur duasına çıkıyor bulutlar toplanıyor bolca yağmur yağıyor ama Rum diyarına sahabeler diyor ki biz diyor dua ettik Allah yağmuru verdi ama diyor bu Rum diyarına yağdı bu nasıl oluyor olsun diyor biz dua ederiz Rabbim yağmur verir onlar diyor eker biçer bizye gider ciciyesini alırız diyor Allah bizlere güzel anlayış versin kardeşlerim Allah hepimizi mağfiret etsin Allah hepimizi bağıştırsın demek ki insan iman etmekle hayırlar artıyor bereketler nasip oluyor kardeşlerim. Her çeşit belada uzaklaşıyor. Düşünün Rabbimiz subhanahu ve teala eğer siz diyor gereği gibi iman ederseniz diyor Allah müşriklerin saldırılarını müminlerden savar diyor had suresinde. Düşünün eğer biz Allah'a Azze ve Celle'ye gereği gibi itaat edersek Allah da bize yardım edip koruyacağını söylüyor kardeşlerim. Eğer biz hakikaten Rabbimize iman eder, itaat edersek Allah Azze ve Celle bizlere yardım edecek, yardımcı olacak, izzet verecek, şeref verecek, derecemizi yükseltecek kardeşlerim. Rabbim o güzelliklere eren, mağfiret ettiği, netebesini yüksek ettiği o sammı kulların arasına koysun. Düşünün kardeşlerim, eğer biz Rabbimize karşı hakikaten itaatkar olursak, hakikaten onun emirlerine boyun eğersek, bu sefer Allah Azze ve Celle bizlere, gönüllerimize güzel bir sevgi verecektir. Düşünün Allah Resulü ve Vesselam bir sözünde şöyle diyor. Allah diyor bir kulu sevdiği zaman önce meleklere der ki Cibril'i çağırır. Ben falan kulu çok sevdim. Sen de sevdiği emreder. Cibril, melekler tortuluğuna geldiğinde Rabbimiz ne dedi diye sorarlar diyor. Cibril, Allah falan kolu sevdi, siz de sevin diye emreder diyor. Bu gökten yer halkına kadar iner diyor kardeşlerim. Sonra da yeryüzündekilerin kalplerine o kulun sevgisi girer diyor. Allah'ım bizi sevsin. Allah'ım bizi sevsin. Allah'ımın sevdiklerini arasında bizlere de koy. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki biz hakkıyla iman edersek Allah bizi sever. Meleklerin arasında anar. Onlar da bizi sever. Ama cibril'im çağırıp ben falan kuldan ben falan kulu sevmiyorum. Sen de sevme bu yer halkına kadar iner. Allah'ın sevmediği, hayırdan mahrum ettiği o insanların arasına Rabbim koymasın. Evet. Demek ki, önce Allah'ın hakkını gözeteceğiz. Allah da bizim hakkımızı her yerde koruyup gözetecek kardeşlerim. Demek ki sen Allah'ın hükmünden yüz çevirme ki, senin hükmünden de kimse yüz çevirmesin. Bunu anladık değil mi? Birisi Allah'ın hükmünden yüz çevirirse insanlar da onun hükmünden yüz çevirir. Allah birini sevmezse yer yüzündekiler de sevmez kardeşlerim. Rabbim bizleri hayırdan ayırmasın o güzel yolu gören ona sarılanlardan eylesin. Evet. İmanın meyvasını tadan imanın lezzetini görenlerden o şükredenlerden şükretmesiyle de nimetleri artan o sanma kullarının arasına Rabbim bizleri de koysun. Unutmayalım kardeşlerim kafirler, müşrikler, zalimler, münafıklar hep cimridirler. Neden cimridirler? Hiç düşündünüz mü? Çünkü onların cenneti de cehennemi de dünyadır kardeşlerim. Ellerindekinin gitmesini açta, açıkta kalmalarından her zaman korkarlar. Doğru mu? Hep mal yarışına girerler ama ama kendi düzenlerinde hep hırsızlık, kargaşa onların düzenlerini boğulmuştur. İman tarafında ne var kardeşlerim? Müminlerin vasıfları anlatılırken en öne çıkan nedir? Onlar Allah'ın verdiği nimetten hem yer hem de infak ederler. Bakıyorsun kim Allah için bir şey verirse birden yedi yüze daha mislini Allah tekrar ona geri döndüreceğini söylüyor mu? Allah bizi onlardan kısın kardeşlerim. Allah'a itaat yolunda harcanan mal daha da çoğaldığı gibi eksilmediği gibi Rabb'u misli misli ahirette de ona geri gönderiyor. Evet. Düşünün dünyada malın bereketini görür insan ahirette ise sevabını kat kat alır. Düşünün kardeşlerim belki bol bol bu misali verdik. Allah Resulü bir gün bir seferdeyken bir yere konuyor. Orada da bir çoban sürüsüyle bir şeyler odatıyor. Geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a süt ikram ediyor. ikramda bulunuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına bazı soruları var. Hatırladınız mı? Şu koyun sürüşünü görüyor musunuz? Diyorum. Ve daha sonra bir koyunun ve bir köpeğin ne kadar yavruladığını soruyor. Çok dikkat edin bakın. Gözümüzün önünde öyle şeyler dönüyor ki ancak düşünüp de idrak edenler anlar. Şu köpek diyor yavruladı mı? Bir batında ne kadar yavrular? Sahabeler sekiz, dokuz diyor. Peki bir koyun? Bir ya da iki. Peki bir sene içinde diyor hangisi iki kere yavrular? Köpek diyorlar. Peki hangisi yenir, kesilir, tüketilir? Sahabeler koyun diyor. Peki hangisi çok diyor? Onan sahabeler bir duruyor. Hangisi çok kardeşlerim? Sahabeler şaşırıyor, koyunlar diyor. Allah Resulü diyor kendisini. Peki bu nedir diyor? Sahabeler şaşırıp alıyor. Allah ve Resulü en iyisini bilendir. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi. Diyor. Allah hepimize bereket nasip etsin. Rabbim salih ameller işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Kendisinin rızası için amel edenlerden eylesin. Demek ki günahlar insanı kararttığı gibi karabete götürdüğü gibi itaat ibadet kalpte öyle bir rahatlık veriyor ki öyle bir itminen meydana getiriyor ki onun lezzeti karşısında dünya serilip geliyor kardeşlerim çünkü Rabbimiz ancak diyor kalpler Allah'ı anmakla yetişir huzur bulur diyor Allah'ım dilimizi senin ismini anmakla ıslak tut. Sana şükreden bir kalp, doyan bir nefis bizlere nasip et. an olsun yolundan bizleri ayırma Ya Rabbi. Günahlarımızı affe ve Dünyada ahla vahla yaşayıp, ahla vahla göçüp gidenlerden bizlere eyleme. Kabre bile girdiğinde amel defteri açık olan o sanma kullarının arasına Rabbim bizlere de koy. Sana teslim olma, sana ibadet etme zevkini, lezzetini tadanlardan eyle. Dünyanın geçici lezzetine dalıp da mahrum gözlerle bırakıp gidenlerden eylemeyi aram. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya yapışan insanın ölümünde bile geride kalanlara evladına birçok faydalı şeyler var. Hatırlıyor musunuz? Hızır'ın Musa'yla arkadaşlığında bir duvarı böyle örmesini selametle kardeş Amin. Allah razı olsun. Aleykümselam ve Rahmetullah bereket. Hatırlıyor musunuz Mursa ile Hızır'ın arkadaşlığını? O kıssadan alacağımız dersi aldık mı? Allah'ın emirlerini yaşayan bir insan vefat ediyor. Salih bir insan. Çocukları küçük. Salih koları o duvarı örüyor. Halbuki o köyün insanları Onlara ne yapmıyor? Yiyecek vermiyor, misafir de etmiyor. Musa Aleyhisselam ne diyor? Bunlar diyor bize bir şey vermediği halde. Misafir de etmediği halde. Sen bunların diyor iyilik mi yapıyorsun diyor. Hatırladınız mı salih kul hazırın dediğini? Rabbimiz Keyif Suresinde bildiriyor. Duvara da gelince diyor bu duvar iki yetim oğlanındı. Duvarın altındaysa bu oğlanlar için bir define var. Babaları da salihti diyor. Onun için Rabbim diledi ki ikisi de olgunluk çağına gelsinler ve defineyi çıkarsınlar. Bu diyor Rabbim'den bir merhamet diyor. Allah'ım bizi salihlerden kıl. Subhanallah. Allah. La ilahe illallah. Görüyor musunuz kardeşlerim, bakın bir itaat, bir güzellik, bir iyiliğin tesiri nesillere devam ediyor. Düşünün kardeşlerim, bugün Allah hepimize mağfiret etsin. İnsanlar çocukları için miras olarak mal, mülk, para bırakmayı düşünüyorlar. Halbuki en kazançlı mülk kişinin iyi yapması değil mi? Ta ki onun bereketiyle çocukları, nesilleri, bütün belalardan kurtulmuş olsunlar. Belki en sevdiğim, hoşlandığım, tabi bütün ayetten hadisten insan hoşlanır. Güzel hadislerden bir tanesinde Allahü Sûlâni Sılaatü diyor ki, Allah diyor bir kulu çağırır hesaba çeker ey kulum geri ne bıraktın ya Rabbi diyor onun insanlara en açmasından fakir fukara kalmasından korktum onlara mal bıraktım diyor müslümde bulursunuz bir ifadeyi kardeşlerim Allah Azze ve Celle ne diyor biliyor musunuz eğer onların halini bilseydim çok ağlar, az gülerdim. Onları korktuğuna uğrattım diyor. Yine bir kula hesaba çekiyor, ey kulum, gerideklerine ne bıraktım diye sorar diyor, ilmiyle her şeyi bildiği halde. O ya Rabbi, verdiğin her nimetin senin uğruna infak ettim. Geridekleri de senin fazla keremine bıraktım der. Allah Azze ve Celle ona da eğer geridekilerinin halini bilseydin çok güler azarlardın. onlara fazla keleminden verdikçe verdim diyor Allah bizi bunlardan kalsın. mal evlat çocuk fitnedir imtihandır diyor ya Allah o imtihanı kazananlardan eylesin ben etrafımda yaşayan birçok insanı gördüm görüyorum. İçim kanı İnsanlara bir şey anlattıkça sanki bunu yapma da zıttını yap der gibi evlatlarına, eşlerine, dünyaya öyle bir önem vermişler. Öyle bir deptebede gidiyorlar ki inanın insanın bazen Allah'ın bunları ıslah et demesi bile içinden gelmiyor. Allah bizleri mağfiret etsin bakın bir hızırın kıssasında alınacak hikmetlere bakın. Bir babanın salih ameli bakın bir babanın salih ameli onun ölümüyle bile geri değerkilerine hayır hasenat kazandırıyor mu kardeşlerim? Bunun kadri kıymetini bilenlerden neylesin Rabbim. Demek ki Allah'ın emirlerine yapışacağız kardeşlerim yapışacağız ki iyiliğin tesiri nesiller boyunca devam etsin düşünün kardeşlerim Allah'ın hükümlerini yaşayanlar için daha hayattayken birçok müjdeler güzellikler vardır düşünün Allah Azze ve Celle benim dinime sarılanlar için benim dostlarıma diyor hiçbir korku yok Hiçbir mahzun olmayacak diyor. Onlar diyor benim emirlerimi aykırı etmekten sakınanlardır diyor. Allah biz onlardan kız kardeşlerim. Allah'tan korkan neden korkar ki? Ateşe atılmaktan mı? Öldürülmekten mi? Kesilmekten, biçilmekten mi? Bunlar onlar için bir nimet olur. Bir nimet olur. Evet, ama bunu anlayamayanlar için bunlar bir azap olur düşünün eğer kişi müminliğini yakalarsa dünkü sohbette mi söyledik rüyası bile hak olur Allah Azze ve Celle onun rüyasını bile yalan çıkarmaz yani kişi o kadar sıttık olur ki gördüğü rüya bile o insanın gerçeklerden bir gerçek olur kardeşlerim. Ama facirin, günahkarın rüyası bile karışıktır. Zülümdür, kabustur. Gördüğü rüyadan bile kafa yüşüten binlerce insan var. Etrafınızda hep böyle şahit olmuşsunuzdur. Hala da o rüyanın etrafında dönüp duranlar vardır. Ama mümine baktığınızda onun rüyası da sadık Sözü de sadık, gönlü huzurlu, yaşamı bereketlidir. Üstüne lazım olmayan hiçbir şeyle uğraşmaz. Boş şeylerle kafa patlatmaz, dinini öğrenir, imanını güzelleştirir kardeşlerim. Allah o müjdelendiği, müjdelenen o salih kulların arasına bizleri de kalsın. Evet kardeşlerim hayatında Allah'ın emirlerini yerine getirenlere ölüm vakti de müjdeler vardır Rabbimiz ve Teala demiyor mu kitabında Rabbimiz Allah'tır deyip de diyor sonra sebat gösterenler var ya onların üzerine ölüm geldiğinde korkmayın mahzun olmayın va olundunuz Cennetten neşelenin diyecek diyor melekler. Allah'ın biz onlardan. Kafur ve rahim olan Allah hepimizi mağfiret etsin. Allah hepimize ikram etsin. Hepimize selam versin, izet versin, Arşın gölgesinin altında gölgelendirsin kardeşlerim. düşünün. Öyle ibadetler vardır ki mesela bir namazı düşünün. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ancak diyor sabırla namaz da müminler diyor Allah'tan yardım diler diyor.